<gülüyor> evet, evet, hoş geldiniz ee, bu hafta yedinciye buluşmamız ee, şöyle ilk altı haftayı değerlendirirsek ilk hafta temel kavramları anlatmıştık tasavvufla ilgili ikinci hafta vahdeli vücut ve varlık mertebeleri e, kavramlarını ele almıştık üçüncü hafta nefs mertebelerini incelemiştik dördüncü haftada e, tasavvufun tarihsel sürecine kısaca bir değinmişti. Beşinci haftada Cüneyd'in 8 şartı, Cüneyd-i Bağdadi'nin 8 şartını ele almıştık. E, geçen toplantımızda da e, kamil insan, insanın kamil kavramlarını ele almıştık. E, bu haftaki konuya geçmeden önce hani kısaca şöyle bir toparlarsak e, özellikle yani tasavvufa giriş yaptığımızda ele aldığımız kavramlar neydi bir hatırlamamız gerekirse öncelikle şeyden başlamıştık. <gülüyor> Dünyada son 200 yıldır ortaya çıkan bir modernizm akımı var ve o zamana kadar gelen gelenekçiliğe karşı özellikle Avrupa'da başlayan 18. yüzyılda başlayan bu üç temel gelişme işte buhar makinesinin icadı, liberal ekonomi ve Fransız devrimiyle birlikte özellikle Avrupa'da toplumun, toplum hayatının değişmesi, dönüşmesi, daha tırnak içinde sivilleşmesi diyelim. Ve bunun karşılığında işte buna genelde ekonomik açıdan baktığımızda ya da ideolojik açıdan baktığımızda buna sanayi toplumu deniyor ama sosyo-kültürel açıdan baktığımızda buna modernizm deniyor. Yani biz modern derken aslında hep çağdaş, yeni gibi kavramları hatırlıyoruz ama yani modern kavram ya da modernizm kavramı sanayi toplumu ile birlikte gelen e, toplumun yaşayış biçiminin her seviyede e, her açıdan değişmesi, dönüşmesi. Ki keza İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu sanayi toplumunun e, ekonomik anlamda getirdiği buhranları, savaşları vesaireleri aşmak için, bunlardan kurtulmak için neler yapılabilir diye aslında ciddi bir şekilde insanlar e, akademisyenler Kapa patlatıyorlar. Bununla ilgili değişik kavramlar ortaya atılmışlarında işte sanayi sonrası toplum, üçüncü dalga, işte bilgi toplumu vesaire diye bunun sosyoekonomik, sosyo-kültürel olarak da bakıldığında modernizmden sonra da işte postmodernizm denen kavramlar işte bir şekilde hani sanayi toplumunu açtık, ötesine geçtik, yeni bir toplum oluşturduk gibisinden bir yaklaşım var. Bunun tasavvufla ilgisini hemen kurmaya çalışırsak, yani bu modern toplumun, modernizmin ya da sanayi toplumunun getirdiği insanlar üzerindeki bir eksiklik duygusu, manevi anlamda insanların bir eksiklik duygusuna ihtiyacı, bir hissetmesi ve daha eski gelenek kavramının olduğu, İrfan kavramının olduğu toplumlarda bireylerin daha böyle ne bileyim, hayatı daha tatmin aslında yaşıyor olması. Maddi açıdan belki son 200 yıldır 300 yıldır insanlar insan çok ileri gitti özellikle hani Batı kültüründe ve işte onu takip eden toplumlarda ama bir anda da bir tarafımızda da bir eksiklik duyuyoruz. Son dönemde bu tasavvufun ya da bu tür manevi kavramların daha böyle insanlara cazip gelmesini oraya ihtiba bir başka ele aldığımız kavram zahir ve batın kavramlarıydı. Yani görünen ve görünmeyen e, anlamında. İşte, zahir ve batını genel olarak nasıl e, değerlendiriyorduk? İşte, bir madalyonun ya da paranın diyelim ki size doğru tuttuğunda görünen, sizin gördüğünüz tarafı e, zahir tarafı oluyor, görünen kısmı oluyor. Ama her zaman bunun daha derininde, e, ilk bakışta görünmeyen, idrak edilemeyen, ancak üzerinde tefekkür edilirse, derin düşündürse ulaşılabilecek bir boyutunun daha olduğu. İşte buna da batıni boyut deniyor ki bu sadece hani dini yolgularda ya da manevi yolgularda Her açıdan baktığımızda, çevremizdeki olaylara zahir ve batın kavramı karşımıza çıkıyor. Yani bunu en pratik örneklerden biri de gündelik hayatta işte bu iceberg suyun üzerindeki iceberg kavramı gibi yani baktığımız zaman... ...suyun üzerindeki şöyle küçük bir buzdağ görüyoruz. Oysa hani bakıldığı zaman görünen kısmının yedi misli daha görünmeyen bir kısmı suyun altında kalıyor. O işte e, tamamını görmemizi engelleyen su seviyesi de orada bir perde görevi görüyor. İşte tasavvufta da deniyor ki insanlar perdeli olarak doğarlar. İçlerinde kuvve olarak her şeyi aslında idrak etme imkanları var ama potansiyelleri var ama bunu açığa çıkarmaları lazım. Dolayısıyla da aslında sanki gözümüzün önünden değişik perdelerin e, hakikati görmesi, görmemizi engellemesi ve o perdelerin kaldırılması marifetiyle de bizim hakikati görebilir hale gelmemiz, tasavvufun pratikte aslında bir açıdan baktığımızda da işlevi bu perdeleri insanın gözünün önünden kaldırması manevi anlamda ve insanın hakikate ulaşması diyebiliriz. Yine paralel bir kavram olarak tüme varım, tümden gelim kavramlarını ele almıştık. Bu daha bir de matematikte kullanılan bir kavram ama tüme varım ve tümden gelim. Ee, bu biraz da hani bilimle din değişik zamanlarda böyle bir tartışma konusu olur. İşte bilimsel bakış açısı, dini bakış açısı ya da inanç tabanlı bakış açısı diye. Hani orada onu tespit etmek için koyduk. Daha bilimsel bakış açısında bulunduğumuz noktadan bir noktaya doğru belki de nihayetinde bir tüm Tüme doğru varma süreci var. Yani sürekli araya, araya, araya bir hedefe doğru sanki yürüyoruz. Yani onu en nihayetinde ulaşacağımız noktayı e, tüm olmak diye algılarsak tüme varmaya çalışıyoruz. Daha bilimsel anlamda baktığımızda, e, düşünceler açısından baktığımızda aslında yaklaşımımız hep bu oluyor. Hangi... E, açıdan ele alırsak alalım. Hangi konuyla ilgili ele alırsak alakalı. Ama inanç boyutunda işe rengi biraz değişiyor. İnanç boyutunda aslında tanımlanmış bir nihai şey var, <gülüyor> nokta var. Onun ne olduğunu da o inanç sistemi söylüyor. Dolayısıyla da biz o nihai noktadan geriye doğru geliyoruz. Şu anki mevcut noktamıza ulaşıyoruz. Ona da tümden gelim Mesela işte İslam'ın gelenekte diyelim ya da tasavvufta yani bütün her şeyin sebebi ne diye sorduğumuzda işte Kenzi Mahvil gizli hazine hadisi. Yani ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim diyor Hazreti Peygamber Allah'ın ağzından. Yani Allah diyor gizli bir hazineydi bilinmek istedi ve bilinmek istemesini e, tahakkuk ettirmek için de bu alemleri yarattı. Sen şimdi bu alemlerdeki bir insan olarak ben niye varım diye soruyorsan bu sorunun cevabı bu. Şimdi dikkat ederseniz buradaki analiz tümden geliyor. Allah bir sebep ortaya koyuyor. Bunun içinde yaratma sürecine giriyor. İşte onun meyveleri olarak da biz kendimize bir yer buluyoruz. Oysa tüm tüm mantığında baktığımızda işte şey bulunduğumuz noktadan gözlemle, deneyle başlıyoruz araştırmaya, bilimsel olarak düşünmeye vesaire işte Big Bang'i buluyoruz, paralel evrenleri buluyoruz vesaire ulaşmaya çalışıyoruz falan noktaya. Tümden gelip tüme varım kavramı e, bu açıdan önemli. E, önemli kavramlardan bir tanesi de tenzil ve teşbih idi. E, tenzih, e, aşkınlık, teş, e, teşbih, içkinlik diye Türkçeleştirebiliriz. Aslında tenzih, teşbih demek daha sanki aşkın içkiliğinden göre bize, aklımıza yatıyor. Yani bu özellikle de vahdeli vücutçuların i̇bn Arabiden itibaren gündeme getirdikleri kavramlardan bir tanesi bu. Teşbih demek aslında alemlerdeki her bir zerrede Allah'ın izini görmek. Tenzih ise aynı zamanda alemlerdeki her bir zerreden, Allah'ın farklı bir şey olduğunu kabul etmek. Yani Allah hem her şeyin içinde hem de onların ötesinde. Ee, bu birazdan hani ilk başta çelişkili gibi geliyor ama şöyle düşünelim. Ee, parçalar var. Ve bu parçaların her biri diyoruz. Aslında her birinin içinde Allah var. O parçaların hepsini birleştirdiğim zaman ben Allah ulaşmış olmuyorum aslında. Allah diyorum o bütün parçaların toplamından daha da fazla bir şeydir. Bu özellikle bizi aslında e, vahdedi vücut yani e, varlık birliği kavramıyla panteizm kavramı arasında onu ayırmamız da sanki yardımcı oluyor. Şöyle ki e, birazdan hani genel onun üzerinden geçeceğiz ama hani vahdedi vücutta Allah hem aşkın hem içkin olarak resimde var. Yani hem her şeyde hem de her şeyin ötesinde. Panteis bakış açısında ne vardı? Panteis bakış açısı Tanrı denen kavramın aslında doğanın, tabiatın ya da daha genel olarak şey yaparsak evrenin tamamı diye. Bunun hepsine birden işte Tanrı deriz gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla da panteizmde teşbih boyutu var. Yani her şeyde her şeyin tamamı, her şeyin içinde Allah var kavramı var ya da işte yaradan. Ama orada tenzil kavramı yok. Yani bir de bunun ötesinde de bir şey olabilir kavramı yok. Bu tanımlanan kümenin içiyle sınırlı tutuyor. Vahdidi vücutta ise deniyor ki evet hem bunların hepsinde Allah var ama hepsi hem de bunların hiçbir hepsini ortadan kaldırsak Allah gene var olmaya devam edecek. Panteizmde. Evet, panteizm mantığında hani şey olarak, selvi olarak baksak yani e, yoksayarak baksak desek ki bütün o var diye tanımladığımız her şeyi elimizde bir imkan olsaydı yok etsek panteist bakış açısında o zaman yaratan kavram da ortadan kalkacak. <Gülüyor> Ama vahdi ve vücut mantığında onların hiçbir şey, hepsini ortadan kaldırsak bile Allah kavramı gene varlığını sürdürecek deniyor. Bunun mesela e, destekleyici bir hadis var. Ee, işte sahabeden biri yani peygamberin zamanında onu görmüş onun meclisinde bulunmuş e, ilk Müslümanlara sahabe deniyor. Fiziksel olarak onu görmüş kişilere. Oradan biri soruyor diyor ki e, her şeyden önce, bütün bu yaratılmış olan şeylerden önce ne vardı diyor. Hiçbir şey yaratılmadan önce. Hazreti Peygamber diyor ki her şeyden önce Allah vardı. Daha sonra İlk e, önemli e, mutasallıflardan Cüneydi Bağdadi e, bu hadise kendisi bir katkıda bulunuyor. Diyor ki, hadis böyle gelir, sorarlar işte Peygamber'e en başta ne vardı, her şeyden önce ne vardı, her şeyden önce Allah vardı. Cüneydi Bağdadi de şöyle tamamlıyor, şimdi de öyledir. Şimdi bu şimdi de öyledir kavramı aslında çok vahdedi vücut bakış açısı. Vahdedi vücut bakış açısında çünkü aslında var olan bütün alemler Tanrı'nın bir ne bileyim türevi gibi düşünebiliriz. Yani onların hepsinin içinde hani Allah var diyoruz ya dolayısıyla da aslında şimdi de öyledir dediğinde bütün bu cisim alemine insana kadar bütün bu varlık mertebeleri e, yaratılmış olduğu halde aslında bütün bu her şey hala sadece Allah. <gülüyor> ee, burada da aslında kadim ve hadis kavramları devreye giriyor. Yine bunu bahsetmiştik. Kadim hadisi de şöyle tanımlamıştık. Kadim aslında e, zamanla bağımlı olmayan, ezelden beri var olan, yaratılmamış olgulara vereceğimiz bir isim. Hadis ise zaman içinde belli bir noktada yaratılmış e, olgulara verebileceğimiz bir isim. Şimdi bu tanımla baktığımızda neler kadim olur, neler hadis olur diye yorumladığımızda aslında kadim olarak bulabileceğimiz tek bir kavram var. O da Allah'ın. Allah dışındaki her şey Allah tarafından ve belli bir zamanda yaratılmış olduğu için diye yorumlayabiliriz. Onların hepsi hadis oluyor. Hak ve halk kavramları da yine aynı şeye işaret ediyordu. Kadim olan haktır yani Allah. Hadis olanlar yani yaratılmış olanlar ise halktır diye yorumlayalım. Dolayısıyla da şöyle düşünebiliriz. Eee vahdeli vücutlar bunu irtibatlandırarak, kadim olan zamandan bağımsız olan Allah ama Allah alemler marifetiyle hadis olanları yaratıyor. Alemleri yaratıyor, işte ruhlar yaratılıyor, ne bileyim, nesneler yaratılıyor ve en son insan yaratılıyor. Bunlar şekil değiştirerek bu alemlerin içinde geliyorlar. Ama bunların Şekil değiştirmeden önce geriye doğru gittiğimizde hak da yani kadim olan da Allah da öz olarak varlar. Şimdi o açıdan baktığımızda aslında her şey kadimdir diyebiliriz. Çünkü hepsi her şey Allah'tır. Ama bu alemler mertebesinden ya da alemler e, filtresinden geçerek baktığımızda onlar zamanın belli aşamalarında yaratılmış hadis şeylerdir diye e, değerlendirebiliriz. Bir başka önemli kavram Kemal ve bereket kavramlarıydı. Kemale ermek ve bereket. Ee, aslında kemale ermeyi şöyle yorumlayabiliriz. İşte bir e, şeyde bulunmuştuk, metafor kullanmıştık demiştik ki işte çeşmenin önüne bir tane e, kova koyalım ya da kazan koyalım. Bunun içine su dolsun, çeşmeden akan su dolsun. Şimdi çeşmeden akan su e, kovayı doldurana kadar kovadan dışarı su taşmaz. Ya da e, çeşme onu doldurana kadar biz kovanın içinden bir bardakla ya da başka bir şeyle biraz su alsak onun içindeki su miktarı eksilir. Ama kova tamamıyla dolduktan sonra suyun hala akmaya devam ettiğini varsayarsak artık kovadan dışarı doğru taşmaya başlar. Ve o taşma anından sonra biz kovanın içinden ne kadar su alsak da e, artık kovanın içindeki su miktarı eksilmez sürekli çünkü e, içi tamamıyla dolmuştur. İşte kovanın o tamami de dolma seviyesi kemale ermek ve artık dolduktan sonra dışarıya doğru taşması ise bereket. Hani bunu bilgi kavramıyla değerlendirebilirsiniz. Belli bir alanda diyelim ki biz çalışıyoruz, çabalıyoruz, bilgimizi genişletiyoruz, biriktiriyoruz. Tabii teorik olarak baktığımızda bunun sınırı yok ama belli bir diyelim ki şey noktasına geliyoruz. İşte o kovanın dolma noktasına geliyoruz. O noktadan sonra artık o, o açıdan diyelim ki o konuyla ilgili kemale ermiş oluyoruz <gülüyor> ve ondan sonra o bilgilerimizi çevremizle paylaşmaya başlıyoruz. Bu teorik bir bilgi ise anlatma mantığıyla da olabilir, bu davranışlarla ilgili bir kavramsa e, hayatı o şekilde yaşamak şeklinde de olabilir. Ve biz bunu yaptıkça bizden bir şey eksilmiyor. Dolayısıyla da bu bizim bereketimiz gibi oluyor o konuyla ilgili. Şimdi aynı mantıkla deniyor ki Allah da kemale ermiş, her zaman kemale ermiş bir olgu olarak, kemale ermişliğinin bir bereketi olarak alemleri yarattı. Burada ve yani bütün bu alemler aslında Allah'ın bereketidir. Daha sonra Sufiler bu alemlerdeki deminime, alemlerin yaratılış şeyine, işte ben bir gizli hazineydim, bilinmek istediğim hadisinden yola çıkarak değerlendirdiklerinde sürekli bir gelişmenin, sürekli bir dönüşümün, sürekli bir ana hedefe doğru ulaşmanın tahakkuk ettirildiğini görüyorlar. Örneğin, yaratılış şeylerine, mertebelerini hatırlarsak ilk hedef nihai olarak tezahür eden insandır İnsanın ortaya çıkması aslında mesela bir kendi içinde kemale ermek şeklinde bir bereket göstergesiydi. Ondan sonra o insanın kendini geliştirerek kamil insan olma süreci yine bir eksikliği kapatıp kemale erme süreciydi ve bereketti. Şimdi buradan gelip, giderek Zofiler şunu soruyor. Peki acaba Allah bu alemleri yaratarak, insanı yaratarak, insanın kendini geliştirmesini salık vererek aslında bir eksikliğini mi kapatıyordu? Yani bunları yapıyor olmak Allah'ın kemale ermesi hali İki şey buluyorlar burada. Diyorlar ki hem evet hem hayır. Hayır dedikleri şey şu. Allah diyorlar zatı itibariyle zaten kemale ermiş durumdadır. Çünkü <gülüyor> ayette de hatırlarsak ezeldir, ebettir, zahirdir, batındır. Yani bu tamlığın aslında bile gelmesi. Dolayısıyla tam olmuş bir şey, mükemmel olmuş bir şey kemal eksikliği sahibi olamaz ama zatı itibariyle. Zat kavramını birazdan ele alacağız. Ama diyorlar Allah'ın sıfatları, isimleri, fiilleri vardır. Sıfatları, isimleri, fiilleri bakış açısından baktığımızda işte yaratılmış olan bu alemler burada bir kemal eksikliği ve kemalin e, kemale ulaşılması ve bereket kavramı burada bu açıdan baktığımızda vardır. Eksiklik kavramına evet cevabı da buradan geliyor. İşte bu bölüm zaten hadis dediğimiz yaratılmış olanlar kısmı oluyor işin. Ve işte insan niye kemalermeye arzu ediyor, kamil insan olmaya arzu ediyor? Bu boyuttan baktığımızda eksikliğin tamamlanması için. Ama zatı itibariyle baktığımızda Allah her zaman kemal düzeyindedir ve yaratılmış olan her şey aslında Allah'ın bereketidir. Dolayısıyla da aslında en büyük o açıdan baktığımızda insanın ya da bütün alemlerin en büyük şansı ya da en büyük rahmet zaten bu alemlerin yaşamın bizim varlığımız düşünebiliyor musunuz yani olmayabilirdik hiçbir şey de olmayabilirdi hani bir şey dert edeceksek aslında bu olaya bu açıdan baktığımızda yaşadığımız Hayatta o anlamda dert edecek pek de bir şey yok Çünkü bizim dert diye tanımladığımız şeyler Aslında az ya da çok çabalayarak bir şey değil mi? Hani diyelim ki maddi problemim var. Çok çalışırsam belki bunu aşabilirim. Manevi bir problemim var. Üzüntü duydu, bana umutsuzluk veren bir şey var. Aslında bunları her zaman değiştirebilecek bir potansiyelim var. Peki var olmam elimden alınmış olsaydı nasıl ben var edebilirim kendimi? Öyle bir imkanım var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla da benim var olmam, ben derken bir insan olarak, bir alem olarak var olmam bütünüyle benim dışında bir şey. Aslında en büyük rahmet o. Ben var olmuşsam aslında gerisi hiç de mutsuz olunacak bir şey gibi görünmüyor. Çünkü daha mutsuz olacağımız şey hiç var olmayabilir. O zaman ne yapacak? Evet. E, Tasavvuf, adreslenmesi bir cibril hadisine, hadisine tekabül ediyor demiştik. Hz. Peygamber zamanında işte Peygamber bir mecliste gene konuşurken hiç tanımadıkları birisi geliyor e, Peygamber'in dizinin dibine oturuyor, ona birkaç soru soruyor. İşte İslamı soruyor. İslam nedir diyor. Peygamber İslam'ın şartlarını anlatıyor. Doğru bildin diyor. İnsanlar da şöyle birikliyor. Bu adam da kim böyle? Peygamber'e koskoca doğru bildin diye hani doğru bildin demek hani demek ki Peygamberden daha da üstün bir varlık ki. Sonra imanı soruyor. İşte Peygamber imanı anlatıyor. Meleklere iman, Allah iman vesaire altı şart söylüyor. Peki İhsan'dan bahset 3 Üçüncü soru bu. Peygamber de diyor ki sen Allah'ı göremezsin ama diyor Allah seni her zaman her an görmektedir diyor. Onun için diyor ihsan Allah seni her an görüyormuş gibi yaşamak, ibadet etmektir. Kıyametle ilgili bir soru soruyor sonra çekip biliyor. Peygamber giden adamı geri getirin diyor. Birkaç kişi gönderiyor. Gidiyorlar bakıyorlar bulamıyorlar adamı. Hemen arkasından gönderiyor. Geri geliyorlar bulamadık diyorlar. İşte o diyor Cebrail bize diyor dinimizi sormak için bakalım doğru biliyor muyuz diye teyit etmek için geldi diyor. İşte e, bu tasavvuflar diyorlar ki ilk sorulan yani İslam'ın şartları kavramı fıkıh ilminin şeyleri. Neyi nasıl yapacağım? <gülüyor> Fakatle Fakat ilgili şeyler. İman e, ikinci soru iman Selam iliminin şeydir, alanıdır. Üçüncü sorulan soru ihsan, yani Allah beni her an görüyor olduğu için ona göre sürekli yaşıyor olmak. İşte diyorlar tasavvufun iştigal alanı da budur. Yani benim Allah beni her an görüyor olduğunun bilinciyle yaşama Nasıl yaşayabilirim? İşte şeriatın şeylerini, dinin gereklerini yerine getirmek kabaca şey yapmamız gerekirse e, salih ameller deniyor buna yani. iyi eylemlerde bulunmak, iyi şeyler yapmak. İşte o nedenle hani, tasavvuf hal ilmidir deniyor. Yani tasavvuf eylemle ilgilidir. Tasavvuf teorik bir kavram değildir. hani Tasavvuf bir kitabı alıp okuduğun zaman e, öğrenilebilir ama o tatbik edilmediği takdirde eksik kalır bir kavramdır bunu bilginin de üç boyutu kavramıyla da açıklayabiliriz. Onu da hatırlarsak. ilmel yakini olmak, aynel yakini olmak ve hakkel yakini olmak diye. Yani kitaptan açık bir şeyi okuduğumuz zaman bu ilmel yakini olmak oluyor. Teorik bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Ama daha ziyade hakkel yakini olmak. Yani özde, kendi içimizde yani onu pratik ediyor olmak. Aynel yakini olmak ve hakkel yakini olmak kavramı ise bunu İlahi yaradanla irtibatlandırarak yaşanması, tatbik ediyor olmak kavramlarıydı. Ee, bir de hani o şey demiştik genelde bilinen dört kapı kavramı vardı şeriat kapısı, tarikat kapısı, hakikat kapısı ve maalesef kapısı diye. Ee, ama hani bunlara üç tane de daha sonra e, eklenen e, kapılar olduğu ve dolayısıyla yedili bir kapı mantığının da olduğunu söylemiştik. Marifetten sonra kutbiyet kapısı, kurbiyet kapısı ve abdiyet kapısı demiştim. Kutbiyet aslında kutup olmak. Yani siz marifet seviyesinden sonra öyle bir e, şeye geliyorsunuz ki konuyla ilgili. E, o konuda herkes size başlıyor. Yani o bilgi kaynağı oluyorsunuz, kutup oluyorsunuz. Hani kutup yıldızına bakarak yön buluruz ya, gidip o kişiye danışarak yönümüzü buluruz anlamında. Kurbiyet Allah'a yaklaşmak anlamında. Kurban kelimesi de aslında oradan geliyor. Yani biz o eylemi yaparak aslında Allah'la bir yakınlaşma kurmak istiyoruz. Daha da yakına ulaşmak istiyoruz. Yedinci olan abdiyet kapısı ise abd e, kul olmak ve hani nihayetinde insanın ulaşabileceği bu anlamda bakıldığında e, seviye budur deniyor ama bir de şöyle bir tespit vardır ki abdiyet kapısı deniyor. Sadece Hazreti Peygamber'e aittir. Yani mükemmel kul bir insanın olabileceği en ideal kulluk sıfatı ya da şehir rolü Hz. Peygamber'e yakışır. Biz ancak oraya yaklaşmaya çalışırız. Yani o seviyeye ulaşmaya çalışırız diye bir tespit var. İkinci haftada varlık mertebeleri ve e, vahdeli vücudu ele almıştık. Vahdeli vücut e, varlık birbiri demek. Yani her şeyin aslında tek şey olduğunu e, ifade ediyor. Bunun da temel e, şeyleri, bu kavramı ortaya atan e, mutasavvı İbni Arabi idi. Ama şunu da tespit etmiştik. İbni Arabi işte söylenen 500 tespit edilmiş işte 300-350 civarında e, eseri e, olan bir mutasavvı. Ama bu eserlerin hiçbirinde bu kavramı yazılı olarak belirtmemiş. Yani Vahdeli Vücut kavramının hiçbir eserinde görmüyoruz. Ancak ondan sonra gelenler içinde bu kavram yani İmni Arabi dendiği zaman aslında bütün bu söyledikleri vahdede vücut anlamında geliyordu diye bu kavramı ilk kullananları İmni Arabi'den sonra gelen mutasavvıflar olduğu söyleniyor ama orada ilk kimin söylediği konusunda da şeyler var işte deniyor ki bir rivayete göre bunu ilk kullanan bütün onun fikirlerini değerlendiren bütün hayatını onun eserlerine vakfeden <gülüyor> Üvey oğlu pozisyondaki Saadettin Konevi, Malatya doğumlu, Konya'da ölmüş, Mevlana zamanında yaşamış Saadettin Konevi olduğunu söyleniyor. İşte bir başka kaynağa göre Saadettin Konevi'nin de bir öğrencisi olan Karşane'nin bu ilk söylediği. Bir başka kaynakta aslında i̇bn Arabi'yi sürekli eleştiren İbn-i Telmiye diye bir mutasavvıf var. İlk onun söylediği. Ama bu şey tam net değil. İlk kimin söylediği ama eserlerine baktığımızda ifade ettiği şey aslında her şeyin bir olduğu ile ilgili. İşte Konevi Vahdeli Vücut'la ilgili olarak diyor ki, kelime-i tevhiddeki tevhid inancı herkesin anlayabileceği bir dilde bir tevhid inancıdır. Ama Vahdeli Vücut daha bu konuda kafa patlatan, işte havas deniyor buna seçkin diyelim ki, daha detaylı olarak bunu analiz eden hani zahir batın demiştik, işin batın tarafına da e, zaman ayırıp e, kayıp, e, olayları daha farklı açılardan e, değerlendiren bir kişinin ulaşabileceği tevhid inancıları. Yani aslında la ilahe illallah, Muhammed Resulullah dediğimizde işaret ettiğimiz şey de, e, vücut dediğimizde aslında işaret ettiğimiz şey özde aynı kapıya çıkıyor. Sadece bunu hani daha basit ya da daha karmaşık bir şekilde ele almak gibi düşünüyoruz. Burada önemli olan bir kavram da vücut ve mevcut kavramlarıydı. Ee, kadim dediğimiz, hak dediğimiz şey aslında vücut. Dolayısıyla da var olan şey her zaman ve sadece vücut olan şey, yani Allah. Çünkü öteki her şey, yani hadis olan, yaratılmış olan, zamanla sınırlı olan, öteki her şey, Vücudun içindeki mevcutlar, onun alt kümesi. Dolayısıyla vücut ve mevcut kavramları çok önemli. İşte tarihte deniyor ki İbni Arabi ekolünden gelenleri böyle Allah'a şık koşmakla, Müslüman olmamakla suçlayanlar, bu vücut ve mevcut kavramlarının arasındaki farkı detaylı görememiş olanlar. Yani sanki mevcutların toplamı Allah'tır gibi. İbn-i Arabi söylemiş. Yani biraz önceki tanıma gidersek Panteist, sadece teşbihçi bir bakış açısı söylemiş olduğu için ona şik koşmakla suçluyorlar. Oysa eserlerinde İbn-i Arabi ve onun ekolünden gelenler asıl mevcudun, asıl varlığın mevcudun Allah olduğu, hak olduğu, öteki her şeyin ondan türemiş, ondan ortaya çıkmış olduğu, tezahür etmiş olduğu, tecelli etmiş olduğunu işaret ediyorlar. Dolayısıyla da aslında İbn Arabi'nin söylediği ya da onun takipçilerinin söylediği e, vahdeti vücut e, varlıkların birliği vücut ve mevcut kavramlarının iyi idrak edilmesine dayanır. İbn Arabi kolünden gelenlere ekberi ner deniyor? Çünkü İbn Arabi e Arabi'ye en büyük şey anlamında şehhi ekber deniyor. Kolünviye de kebir deniyor. O da büyük şey anlamında. Ee, i̇bn Arabi ile birlikte özellikle Kolebin nesillerinde şeyi görüyorduk ee, i̇bn Arabi tasavvufa <gülüyor> müstakil bir ilim olduğu ile ilgili bakış açısını getiriyor ve deniyor ki İslami bakış açısından da baktığımızda müstakil bir ilim olmanın gerekleri nelerdir çünkü bunun bir konusu olacak ve meseleleri olacak. Ve ekberi bakış açısında tasavvufun konusu Allah'tır. Meseleleri de Allah'ın alemlerle ilişkisidir ve alemlerin Allah'la ilişkisidir. Bütün her şey bunun üzerinde, etrafında dönüyor ekberi bakış açısında. Allah'ın alemlerle ilişkisini de aynı anda iki ...açıdan olabileceğini tespit etmişler. Bir, doğrudan. iki dolaylı yoldan. Doğrudandan kasıt, yani her bir zerre, alemlerdeki insan olsun, başka bir şey olsun... ...Allah'la her an, her zaman doğrudan, hiçbir aracı olmadan irtibat kurabilir. Bunun için de bazı ayetleri söylüyorlar. Mesela biz ona şah damarından daha yakınız. Hani böyle ayetler varsa diyorlar. Her zaman için doğrudan Allah'la bir irtibat her zaman vardır. E, dolaylı olan irtibatı da şu şekilde yorumluyorlar. Yani insanların Allah, Allah'a ibadet etme, Allah'ı anlamak konularında her zaman yardımcı, yol göstericiye, mürşide ihtiyaçları olmuştur. İşte gönderilmiş olan peygamberler, veliler <gülüyor> bu anlamda aracıdır ya da gönderilen kitaplar, vahiy aracılardır diye düşünülüyor. Dolayısıyla bütün bu aracıların temel sebebi insanların Allah'a ulaşmada, Allah'a bulmada e, onlara yardımcı olmaları. <gülüyor> Varlık mertebelerine çok detaylı girmeyelim ama e, genel olarak <gülüyor> dörtlü, beşli, yedili e, açılımlar olduğunu söylemiştik. E, özellikle yedili açılıma baz alırsak <gülüyor> bunun üçlü ve dörtlü diye iki bölümden oluşuyordu. İlk üç bölümü e, Allah'ın zatı sıfatları ile ilgiliydi. Sonraki dört bölüm ise aslında halkın, yani hadis olanların yaratılması ile ilgiliydi. Onun için de aslında Allah ilk önce kendi zatından, kendi sıfatlarını yarattı. Tek bir monoblok şeklinde kendi sıfatlarını yarattı diyorduk. Yani bütün öteki alemlerin özünü onun içine koydu. İşte bu seviyeye leh mahfus dediğimiz, hakikatlerin hakikati dediğimiz, e, Muhammed-i hakikat hakikat dediğimiz ya da Mevlana'nın muhammedi Nur dediği kavram bu e, yaratılmış olan ikinci seviye oluyor. İlk seviye Allah'ın zatı. La tayin seviyesi. E, orada da deniyor ki biz hiçbir zaman aslında la tayin seviyesini yani Allah'ın zatı seviyesini idrak edemeyiz, algılayamayız. Biz Allah'ı ancak sıfatları üzerinden anlayabiliriz. Yani Allah diyelim ki e, Rahman'dır, Rahim'dir, ne bileyim işte e, bonkördür, cezalandırıcıdır. Bunlar hepsi sıfatları. İşte bunların e, isme isimlendirilmiş 99 tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ama deniyor ki yani Allah'ın sıfatları sonsuzdur. E, Kur'an'da geçen sadece belli başlılarıdır diye. Dolayısıyla biz hani bu sıfatları bilerek, bu sıfatları analiz ederek idrak ederek Allah'ı anlamaya çalışıyoruz. Ama Allah'ın zatını hiçbir zaman anlayamayız, idrak edemeyiz diye bir e, düşünce var. Hani orada da şöyle bir metafor da kullanılıyor. Diyelim ki biz bir tablonun, bir resim, resmin e, bir parçasıyız. Resimde bir resim düşünün, bir tablo düşünün orada değişik motifler olsun. O motiflerin herhangi bir tanesi ressamın ne şekilde resim Diyelim ki o motifler ee, bizim zeka dediğimiz beceriye sahip olsun. Yani, bir ressam var, başka bir boyuttan, Bir de resim var, başka bir boylukta. Biz mümkün olduğunca, işte e, sıfatlarını dikkate alarak, onu kafamıza tahayyül etmeye çalışıyoruz. Şimdi, Varlık mertebelerine, yani en tepede Allah'ın zatından en sonda yedinci seviyedeki kamil insan seviyesine e, nüzul seviyeleri diyorduk. E, buna kavsi nüzul da deniyor. Yani nüzul kavsi, şöyle bir e, yuvarlak düşünün, e, çember düşünün, çemberin üst tepe noktasından alt tepe noktasına doğru sağdan saat yönünde Yarım daire gelmesini düşünün. Bu yedi parçada diyelim ki oluşuyor. Yedi tane varlık mertebesi. En az seviyede nihayette ulaşan şey insanın kamil seviyesi. İnsanın kamil seviyesi deniyor ama insan yaratıldığı an itibariyle e, kamil insan potansiyelini içinde taşıyor. Ama nasıl kamil insan olacağını bilmiyor. Bunu keşfetmesi gerekiyor. İşte mutasavvıflar diyorlar ki insanın bu potansiyeli Huvve'yi fiile çevirmesi için, potansiyeli gerçekleştirebilmesi için o e, kavsin nüzüğünün tersi yolundan daire çemberi tamamlaması gerekir. Ona da Kavsi Uruç deniyor. Yani Miraç, Yükselme. Aynı şekilde o yedi seviyede nasıl e, biz Allah'ın zatından, tayin edemediğimiz Allah'ın zatından potansiyel kamil insan seviyesine geldik. Oradan diyor, yedi seviyeli yukarı çıkıp, en üst seviyeye insan ulaşabilir. Aslında bütün hayatın e, amacı da bu, var olma sebebimiz de bu deniyor. Bunu nasıl yapabiliriz diye de mutasabıflar düşünmüşler ve demişler ki biz bunu nefsimizi terbiye ederek yapabiliriz. Onun için de bu e, gerisi geriye e, yolu çıkmaya, e, miraca e, nefs mertebeleri deniyor. Bunun da yedi seviyesi olduğunu söylemiştik. Sadece isterseniz altlarını söyleyerek geçelim. En alt seviyede nefsi emmare var demiştik. Nefsi emmare, emredici nefs. Sürekli bize emrediyor. Onu yap, bunu yap, şunu yap diye. Ve biz nefsimizin boyun altındayız. Ondan sonra işte e, yedinci seviyeye doğru gidiyor. İkinci seviyenin adı nefsi levvame. Üçüncü seviyenin adı nefsi mülgime. Dördüncü seviyenin adı nefsi mütmaine. Beşinci seviyenin adı nefsi raziye. Altıncı seviyenin adı nefsi marziye ve yedinci seviyenin adı nefsi kamile ya da nefsi safiye deniyor. Emredici nefsten insan kınayan nefse ulaşıyor. Kınayan nefste yani çok basitçe anlatmamız gerekirse, insan gene nefsinin emirlerini yerine getiriyor ama yavaş yavaş yaptıktan sonra o işi kendini de kınamaya başlıyor. Yani bunu pratik bir örnekte söylememiz gerekirse, Oturuyoruz çok böyle e, kocaman bir e, şölen sofrasına, yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki yani çok yedik ya. Yani. Hep yapıyoruz. Hani böyle kendimizi biraz kınıyoruz. Hep yapıyoruz. Şimdi o kadar çok yedikten sonra oh yedim iyi oldu ya. nefsi mane seviyesinde oluyor. Ama çok yedik yani böyle kendine evet. şaka sakayolu da olsa Yıkıyoruz. kılayan bir böyle bir ikinci seviyeye yaklaşmış gibi O da Üçüncü seviyede e, biraz daha ileri gidiyor nefsi nefse iyi şeylerin neler olduğu, iyi salih amellerin, iyi eylemlerin neler, neler olduğu konusunda ilhamlar gelmeye başlıyor. İlham eden nefsten kısıt o. Dördüncü seviye nefsi mütmaiye tatmin olmuş nefs. Artık orada nefs bu dünyevi konularda daha kendini sıyırmış oluyor ve belli bir tatminlik seviyesine ulaşıyor. Şimdi varlık mertebelerini düşünürken ilk üç mertebe Allah'ın zatından sıfatları seviyelerinin oluşması demiştik. Ondan sonra halk ya da hadis kısmı son dört bölüm demiştik. nefsinde bu ilk dört bölümü aslında bu halk hadis kısmına karşılık geliyor. Onlara tekabül ediyor. Dolayısıyla bu mutmayine seviyesine yani tatmin olmuş nefs seviyesine gelmek önemli bir merhale. Bundan sonra e, Allah'ın sanki sıfatlarının muadili seviyelerine gidiyoruz. Çünkü beşinci seviyede Allah'tan razı olmak seviyesi var. Biz kul olarak Allah'tan razı oluyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ancak biz Allah'tan razı olduktan sonra altını sebebi diyoruz ki Allah da bizden razı mı? Allah'ın da razı olduğu kul seviyesine gelebildik. Allah'tan razı olmak aslında hani söylemesi kolay, idrak etmesi sanki zor bir şey. Şöyle düşünelim, başımıza iyi şeyler geldiği zaman ya da iyi şeylere maruz kaldığımızda pek bunu hatırlamayız da başımıza kötü bir şey geldiği zaman hani bunu eleştiriyorsak, bunlar üzüntü duyuyorsak, neden bu benim başıma geldi diyorsak, işte bu beşinci seviyeyle ki bakış açısının daha tam kişinin yakalayamamış olduğunu göstermiş oluyor. Çünkü nasıl ki olumlu şeyler Allah'tan geliyorsa, bütün olumsuz şeylerinde Allah'tan geldiğini kabul edebilmek, razı olmak seviyesi. Bir de demiştik ki bütün bu seviyeleri aslında mutasavvıflar, hani kendileri icat etmiyorlar, Özellikle Kur'an'ı okuyup oradan tespit ettikleri bazı ayetler var. O ayetlerin aslında batini olarak işaret ettiği yorumladıklarında bu seviyeler ortaya çıkıyordu. Onların da ayetlerini söylemiştik. Yine e, denk gelmişti. E, Aralık ayında Mevlana'nın işte e, ölüm yıldönümü itibariyle Mevlevi ayinlerinin de aslında bu şeyin nevsin yedi seviyesini bir şebiyya üstü örneği ya da bir mevlana aynıydı. Evet, bu yedi seviyesiyle irtibatlandırıldığını söylemiştik. O da kabaca şöyleydi: İlk dört yani hadis olan kısımlar, işte mesnevi okumak, Naatim Mevlana denen şeyleri okumak, şiiri okumak. Ney taksimi? Ve Kudüm'ün vuruşu şeklinde söylemiştik. Ondan sonra e, hakla ilgili olan ilk üç e, yaratma e, e, boyutu ya da nefsin son üç boyutu razı, razı olmak, razı olunmak ve kamil insan, onlar da e, şeylerin dönmesi demiştik. Bunlar üç kere dönüyorlar. E, belli bir şeyle, e, sırayla e, şeyden el alarak başlıyorlar dönmeye ve dönerken de hem kendi etraflarına dönüyorlar hem de aslında yuvarlak bir şeyde, pistte dairenin çevresinde dönüyorlar. Müzik çaldığı sürece dönüyorlar ve belli bir noktada müzik duruyor. Müzik durduğu anda bulundukları yerde durup tekrar dairenin, çemberin şeyine gidiyorlar, çeperlerine. Tekrar geliyorlar ikinci tura başlıyorlar. Tekrar geliyorlar bu üç kere devam ediyor. İşte bu üç kere durup tekrar başlamalarını Nefsin sonuç mertebesine işaret ediyor deniyor. <gülüyor> Allah'ın razı olması biraz söyleyebilir hmm. Evet. Yani Allah'ın Allah razı de, olması, Allah'ın razı olması ile ilgili de orada güzel bir e, şey var, e, hikaye vardı. E, bu Hazreti hmm. Peygamber zamanında bir savaş arifesinde Hazreti Peygamber işte diyor ki herkes savaşla gidilecek işte mümkün olduğunca getirip elinde maddi manevi yardımda da bulunsunlar. Bu cömertlik konusunda da en büyük şey işte birinci vegan bir şey olan Halil olan Ebu Bekir'e ait. O çok cömertmiş. Sıdık sıfatı oradan geliyor. Hazreti Ömer de hani bu cömertlik konusunda onunla şeyeriz. Hep o kendini ona örnek alıyor. Onun gibi cömert olayım diye. Böyle bir durum olunca. Ömer diyor ki ya bu seferden acaba Ebu Bekir yakalayabilir miyim, geçebilir miyim? İşte mal varlığının dörtte ölçünü bağışlamış savaşçı. Ondan sonra ama bu birkaç gün Ebu Bekir ortada yok, pek görünmüyor. O arada Hazreti Peygamber bakmış, Cebrail geliyor. Cebrail de çoğunlukla Hazreti Peygamber'e insan kılığında görünüyor. Fakat ilk defa farklı bir giysi de geldiğini görüyor. Yani şöyle peştemel gibi bir şeyini e, binine bağlamış ve hatta tam da yetmemiş o. İşte kalan kısımları da böyle burma dallarıyla falan kapatmış görünmesini. İşte ne bu hal soruyor falan. şey diyor ki cebel vallahi Allah emretti diyor. Yukarıda diyor bütün melekler bu şekilde diyor Neden falan diyor. Sen diyor Ebu bir çağır. Anlarız diyor. Ya ibmekir'i çağırın diyor. Bir bakıyor Ebu Bekir. Aynı demin cebelin göründüğü kıyafette geliyor. Nedir bu hal deyince ortaya çıkıyor ki Ebu Bekir sadece o üstündeki peştemel dışında ne varsa hepsini bağışlamış. Ve öyle de çıkmak ayıp olur diye de 3-4 gündür ortada görünmüyormuş. O zaman anlaşılıyor. Ee, peygamber de diyor ki işte orada Allah senden razıdır diyor. Allah benden razı mı diyor e, Hazreti e, şey, Ebu Bekir ve Allah senden razıdır deyince böyle sevincinden ben de ondan raziyim diye dönmeye başlıyor. İşte deniyor ki bu Mevlevi ayinlerindeki dönme şeyi eylemin ilk orjini budur. Ee, Tabi Allah'ın bizden razı olmasını ne şekilde bileceğiz? Bu çok zor. Ancak bize düşen şey önce Allah'tan razı olmak yani her şeyin Allah'tan olduğunu kabul edebilmek bunu idrak edebilmek ve ondan sonra da <gülüyor> eylemlerimizle salih amellerimizle aslında Allah'ın bizden razı olmasını arzu etmek, niyaz etmek. Hep deriz ya, Allah senden razı olsun deriz. Evet. Bu, evet bu en büyük aslında temenni. Evet. Yani, e, biz şimdi artık yeni kuşaklar teşekkür ediyor. Ama hani teşekkürler daha bütün bir şekilde bir şey Allah senden razı olsun, olsun deriz. Yani Allah senden razı olsun demek aslında işte o altıncı seviyeyi e, arzu yani, etmek. Evet. İnşallah Allah senden razı olur diye. Evet. Çok önemli bir seviye diye geçiyor dördüncü haftada genel olarak, e, kısaca özetlememiz gelirse bu tasavvufun süreçlerine varmıştık. Dört ana bölüm var demiştik. Bir, e, züh dönemi. Zühd döneminde, yani bu şeyin ilk iki e, asrı, e, İslam'ın ilk iki asrı. Yani orada insanlar e, Müslümanlığı, dini 24 saat hayatlarının bir şeyi olarak yaşıyorlar. Yani orada bir ne bileyim işte çalışmak, ibadet etmek bundan da bunlar böyle çok ayrı ayrı kavramlar değil gibi. Dolayısıyla da e, ihsan boyutu, tasavvuf boyutu zaten gündelik hayatın içine girmiş olduğu için gündelik hayatta artık değişmez bir parça olmuş olduğu için ayrıca bir nefsin ne bileyim işte böyle şey yapılması, e, terbiye edilmesi, e, şu şeyleri tatbik etmek, bunları yapmak vesaire bunlar zaten pek gerek ortaya da çıkmamış. Fakat ilk iki asırdan sonra insanlar tekrar üçüncü asırdan itibaren e, İslamiyet'in dünyevi işlere dönmeye başlamışlar. İşte burada e, o devrin ileri gelen Müslümanları ya da işte diyelim ki uleması diyelim, ya bir dakika hani insanların itikadı, inançları zayıflamaya başlıyor ama peygamber zamanında şu şöyle yapılırdı, bu böyle yapılırdı diye işin teorisi konusunda ders vermeye başlıyorlar. İşte bu ikinci, üçüncü asırdan itibaren başlayan bu ikinci döneme tasavvuf dönemi deniyor. Tasavvuf kelimesinde bu daha e, ancak bu devirde ortaya çıktığı söyleniyor. Yani o iki asırda bir tasavvuf kelimesi, bir sufi kelimesi falan yok. Bu kelimelerin de e, şeylerine hatırlarsanız birkaç kaynağı olabilir demiştik. Ağırlıklı olarak da e, peygamber zamanında kendilerini bütünle. Ee, peygamber'e vakfetmiş, evinin hemen karşısında bir kenarda yaşayan e, Asarusuf'e diye bir grup var. Yani bunları böyle herhalde şeyleri yorumlayabiliriz. Ee, Nelerler? Müziği bir hayatı yaşayan insanlar gibi. Onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece orada e, yün piste, yün e, şeylerinin üstlerinde yün giysiler var. E, i̇şte harman postundan diyelim ki. İşte Peygamber bir şey gönderirse yiyecek, içecek iyi içiyorlar. Göndermezse hiçbir şey yiyip içmiyorlar. Sadece ibadet ediyor. Sadece işte peygamberin dediklerini yapıyorlar gibi. İşte bu ikinci dönemde sanki deniyor ki ya bak böyle yaşanırdı bu İslam böyle yaşanırdı diye anlatıla anlatıla Bu asab-ı ya da işte suf giyenler yani yün giyenler kavramı sufi ya da tasavvuf diye gündeme geliyor. Üçüncü dönem i̇bn Arabi ile birlikte Vahdeli Vücut dönemi olarak geçiyor tasavvuf tarihinde. Dördüncü dönemde tarikatlar dönemi olarak geçiyor. Aslında tarikat olgusu da e, şimdi bulunduğumuz noktadan geriye doğru yani bu dördüncü devreden sonra geriye doğru gittiğimizde şu an baktığımızda tasavvuf bütünüyle bir tarikat marifetiyle tarikat vesilesiyle idrak edilebilecek bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ancak o zamana kadar yani bu tarikatlar, ana tarikatlar ortaya çıkana kadar aslında bir tarikat olgusu yok. Dolayısıyla da sufi hayatı ya da tasavvufi yaklaşım tarzı böyle bir tarikat tekelinde değil. Ancak o devirden sonra, işte onun da şeyi 7. 8. yüzyıl, yani 1400'ler, 1500'lere tekabül ediyor ana tarikatların çıkması. O devirdeki ileri gelenler, bu tasavvufun tatbik edilmesi sırasında belli kriterleri, kaideleri yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlıyorlar ve tarikatlar da aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama her tarikatın sonuçta nihai varoluş amacı demin söylediğimiz bu nefs mertebelerinin, nefsin terbiyesinin tatbik edilmesi. İşte zikir çekmek, halvet vesaire bunların hepsi aslında bireyin nefsini terbiye etmesi. Buna bir başka açıdan isimle de şey yaparsak seyri sülük diyorduk buna yani e, yola çıkmış şeyin sufinin e, seyahati. <gülüyor> Dolayısıyla da, hani tarikat kavramı bugün biraz daha tabi hani yozlaşmış diye düşünebileceğimiz bir şey. E, asıl tarikat kavramının ortaya çıkış e, vesilesi bu. Cüneyd'in 8 şartından bahsetmiştik. Direkt isimlerini şey yaparak geçelim. Cüneyd-i Bağdadi'de tasavvufun İsmen ortodik, Yani tasavvufun ikinci dönemin önde gelen mutasavvuflarından. O sürekli sakr halinde, yani sürekli ayıklık kavramının öne çıkmasını salık veren bir mutasavvuftu. Bunun karşılığında sekr hali vardı hatırlarsanız. Yani sürekli böyle bir esrik ...halde olmak. Onun da önemli... ...tetrisi, beyesli, bestamiydi. İşte Cüneyt diyor ki... yani ...bir Sufi olması gereken... ...temel kavramlar... ...bir itikad olacak, inancı olacak. Ee, bu inanç... ...öncelikle zaten şeyhinden başlayacak. Yani bir şeyhine bağlanacak ve şeyhine... ...hasta kendini rapt edecek, raptiye edecek. Ee, i̇tirazı terk edecek. Yani hiçbir şeye itiraz etmeyecek. Üçüncüsü... ...sürekli abdestli olacak... Yani buna devamı vudu deniyor. Dördüncüsü mümkün olduğunca halvet halinde olacak. Beşincisi sürekli mümkün olduğunca oruç tutacak. Devamı savun deniyor buna. Mümkün olduğunca az konuşacak. Devamı sükut. Mümkün olduğunca zikir. Allah'ı zikredecek. Devamı zikir ve de bu süreçte aklına gelecek düşünceleri mümkün olduğunca aklından kovmaya çalışacak. Çünkü o fikirler, düşünceler büyük ölçüde aklına şeytandan gelir, nefsinden gelir Nefsin. diye de bir şey var orada. Nefsi havatır. diye. Cüneyt'in 8 şartını Cüneyt kendisi Cüneyt'i vaadali kendisi bir yere yazmamış. Arkasından gelenler Cüneyt'in bakış açısını bu 8 e, olguda özetleyebiliriz diye kaleme almışlar. En son geçen haftada kamil insan kavramından bahsetmiştik. Demiştik ki aslında insan Allah'ın ilk amacı ama tezahür eden de son şey. Dolayısıyla her şey aslında insan ortaya çıkabilsin diye yaratıldı. Bunu da bir hadise bağlıyoruz. O hadiste de diyor ki, peygamber Allah diyor, der ki, bütün alemleri, her şeyi insan için yarattım, insanı kendim için yarattım diye. Dolayısıyla buradan mutasavvıflar burada şöyle bir noktaya geliyorlar diyorlar ki yani hani nasıl ki bedenin bedene can veren bir ruh var bütün bu alemlere can veren de aslında insan. Yani bu alemlerde insan olmasa aslında bu alemlerde var olmazdı. <gülüyor> mana açısından baktığımızda yani fiziksel olarak var olurdu. İnsan olmadan önce de aslında şey varlık mertebelerine baktığımızda cisim alemi oluştuktan sonra işte bit şeyler dağlar, taşlar, mademler oluşuyor, bitkiler oluşuyor, hayvanlar oluşuyor. en son oluşuyor. Demek ki insandan önce de bunların hepsi vardı. Ama bir anlamı yoktu bunların. Bütün bu her şeye anlamını veren insanın resmin içine dahil olması. İnsan resmin içine niye dahil oluyor? Şimdi Allah'ın bilinmek isteme arzusunu tahakkuk ettirecek en yetkin ve yetenekli varlık insan. Bunu değişik şeylerle de, hadis ve ayetlerle de e, mutasavvıflar değerlendiriyorlar. Mesela deniyor ki, Allah Adem'i iki eliyle yoğurarak yarattı. Şimdi bunun hani zahir batını hatırlıyorum. Zahirdeki şeyi sanki Allah işte bir şey fırıncı gibi böyle hamur yoğuruyor elleriyle. İnsanlar diyelim işte topraktan yapılmış bir şey. Onu yoğuruyor. Aslında mutasavvıflar diyor ki bunun batini olarak yorumu şu, Allah'ın o 99 ismi kategorik olarak celal ve cemal sıfatları şeklinde bölümlendirilebilir. Yani bir Allah'ın olumlu isimleri var, cemal isimleri. Bir de celal isimleri var, yani olumsuz. Diyelim Allah kahredicidir. Ne bileyim Allah işte ne bileyim Ceberrut'tur vesaire gibi. İşte iki eliyle yoğurması demek, Allah bu iki kategorideki isimlerin hepsini insana vermiştir demek. Bundan dolayı insan aslında e, nihai hedef, e, bütün alemlere anlam veren e, kavram olarak ya da varlık olarak, yaratılmış varlık olarak gündeme geliyor. İşte bu sebeplerden dolayı mesela insana hatem varlık Halife varlık değil mi? Yani halife varlıktan kasıt, alemlerde Allah'ın halifesi, temsilcisi, insandır. Ya da hatem varlık. Yani bütün bu yaratılmış olan şeyler, alemler ve varlıklar içinde en son yaratılmış olan varlıkları. Hatemden kasıt mühürlemek. Yani bir şey yaparsınız yaparsınız artık son bir şeyde söylersiniz, ki, cümle yazarsınız ve artık orada metin biter. Hadi onu mühür olursunuz o metni yaratılış sürecinde insanın yaratılmasıyla Allah mübretti, Yani hatmetti, hatemetti deniyor. Onun için de insan hatem varlıktır. Bir şey sorabilir miyim? Bu, e, sadece Allah e, insana iki eliyle yoğurdu. Celal ve cemal evet. yüzünü verdi demiştik. Evet. Ondan önceki mertebede misal alemi var. Değil mi? Mesela ruhlar orada. Evet. Peki bu şu anlama mı geliyor? Ruhlar sadece iyi veya kötü Evet, Hemen de ruhlar evet. kötü ruhlar var mı yoksa ruhlar sadece iyidir veya kötüdür gibi bir şeyler var mı acaba ülkeden? Şimdi olumlu ve olumsuz bütün isimler ya da bütün sıfatlar insanda birleşiyor. Ama onun dışında işte diyelim ki melekler, ruhlar ya da başka alemlerdeki başka şeyler bunların hepsi Allah'ın kısmi olarak bilebiliyorlar. Dolayısıyla da bunlardan... Tek eliyle yani. Evet diyelim ki tek eliyle biliyor. Allah onu tek eliyle yaratmış oluyor. Ee, ancak insan Allah nikeliyle attığı şey olarak, işte o ayet, şey ayetinde burada buna yorumluyorlar. Hani bütün melekler Allah dedi ki insan önünde secde edin. Ha. Şeytan dışında hiçbiri secde etmedi. Ha. Niye secde edin dedi e, melekleri? Melekler de başka bir boyutta yaşıyorlar ama melekler hep Allah'a tek boyutlu, kendilerini Allah'ın ona, ona vermiş olduğu açıdan e, değerlendirebiliyorlar. Niye insanın bütün melekler secde ediyor? Çünkü insan iki elle yaratılmış olduğu için aslında potansiyel olarak yaratılmış an her şeyden daha üst seviyede, hadis olanlar içindeki meleklerde dahil. İşte yine Allah'ın bir değerlendirmesine göre de şeytan buna karşı çıktı. Dedi ki ben sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateşten yaratılan, topraktan yaratılandan şey yapmaz. Onun üzerine de işte orada bir şey giriliyor, ama batıni olarak bakıldığında deniyor ki şeytanı da Allah yaratmadı mı evet şeytanın o e, şeyde iradesini de Allah irade etmedi mi evet yani şeytana da onu söyledi deni Allah demek ki Allah'ın bir bildiği var yani bu dualite dediğimiz bizim e, her şeyin te, tersiyle birlikte olması Allah'ın gene bir e, şey verdiği bir şey Allah'ın irade ettiği bir şey yani Allah'ın dışında Allah'ın bir hikmeti ve bunun da temel şeyi aslında işte insanın hmm. bu nefsini şeytan hmm. şey hmm. yapabilmesi, i̇yi, iyi, evet. Iyi. evet. O zaman şeytan da eee bu farça rüz melekle kıyasla ikinci elin demiş olması gerekir. E, yani bir fark var melek... tabii ki. Yani onların hiçbiri eee isyan etmedi. İsyan sana, o... göre, Allah ona isyan ettirtiyor evet. Demek ki Allah bir tanesine o görevi vermiş, ötekilerine o görevi vermemiş. Evet şeytan da Allah'ın o amacına hizmet etmek üzere isyan ediyor. O sanıyor ki kendisi isyan ediyor ama aynı mantık şeyde de var. O açıdan da bakabilirsiniz. İşte Adem Havva'nın cennetten şey, kovulma main. hikayesi. Yani acaba Adem ile Havva mı irade ederek kendilerini cennetten kovdurdular? Yoksa Allah mı onları o şekilde karar vererek işte o şekilde hareket ederek cennetten kovulmalarına neden oldu da işte bütün bu nefs mücadelesi kader, ya da bu bilim mazusu evet, tatbik etmeye başladı. Kader ve irade kavramlarının evet, galiba şey olmuyor bu, bu nokta. Kader varsa tabi yani bu işte önemli kavramlardan çıkıra, bir. Evet. İrade ise o <Gülüyor> mazereti kabul etmiyor. Evet. Yani Allah'tan diye Hadi. böyle kabul edeceğiz. Evet. Yani, <Gülüyor> İşte şimdi tekrar hani razı olma makamını ah, tekrar sonra... hatırlayalım. Ha değil mi? Başta işte oraya geliyoruz. Görüp evet. girip oraya gelecekler. Evet. Yani, yani gerçekten insan mı irade ediyor? Mi? Yani bir gerçekten insan mı irade ediyor? <gülüyor> i̇rade eder. İrade edilmiş mi bir şeyler mi var? İra <gülüyor> Zaten mahkeme şudan bakarsak, hani mevcut vücut farkını atırlarsa mevcut olan hiçbir şey aslında. Yok. Olmayan bir şey zaten neyin irade edeceğim ki? Evet. Hani Biz var olduğumuzu sanıyoruz şu an. Evet. Biz yokuz ki. Sadece vücut var. Biz var olduğumuzu sanıyoruz. Sandığımız için de ettiğimizi sanıyoruz. Kararı kendimiz verdiğimizi sanıyoruz. Ya da işte kaderimizi kendimiz tayin ettiğimizi evet. sanıyoruz. Yani kader şey, ilginç bir... Sınırlı şey. bir düşünceyle sınırsızı kavramak evet. gibi. Evet. Yani biz hadis yaratıklarız. Zamanın içindeyiz. Evet. Ve e, değerlendirdiğimiz şey zamandan bağımsız, zamandan münezzeh bir kavram. Allah, bunu nasıl bilebiliriz ki? Hani Resmin içindeki bir şey, ressamı nasıl bilebiliriz? Evet. Bu da bizi e, bugünkü konumuza getiriyor. Bugün e, İbnül Vakit konusunu ele alacağız. İbnül Vakit. İbnül. Evet, Vakit oğlu. İbnül Vakit. Vakit. Zamanı. E, araya ihtiyaç var mı acaba? Yok yok, Doğru. gayet iyi gidiyor. Evet. Gayet iyi gidiyor. Yok, ama tanıyorum beraberim ha İbn Vakib ne dedi Vaktin oğlu Vaktin oğlu. hani İbn Arabi Arabinin oğlu hani İbn Üşşüştün oğlu <gülüyor> evet Rüzgar'ın oğlu <gülüyor> Vakib Vaktin oğlu kızı yok Firdevs'in kızı tabii kadın figürü bir tek hava olarak var Evet, çok az adan yani bir şey var. Şey, şey anlamda da çok azlık kaldı. Evet. Olsun evet. siz oldu. Evet, iyi günler. Şimdi önce şunu hatırlayalım. Robin Williams'ın evet. hatırladığınız film hangisi? Evet. Hatırlamıyorum. Evet, Şeyler. Balıkçı Kral. Balıkçı Kral. <gülüyor> Ondan biraz daha geriye gidersek Peter Pan'i oynadığı eee evet. evet. şey var. Hook vardı. Hı. Kaptan Hook. Yaşanmış seyretti. Yaşanmış seyretti. Ondan birkaç sene daha geriye gidersek Öyle ozanlar <gülüyor> derneği var. Onu söylediler. O da derneği. Bir film daha var <gülüyor> böyle oldu. Sevdinin Gücü gibi bir filmi. Ha evet. Hatırlar evet. mısın? Evet. Uyanışlar filmi de vardı galiba yani onun da. Ee, Öyle de. ozanlardan değinde hatırlarsanız şöyle bir e, katı kurallarla yönetilen bir e, erkek koleji vardı. Evet. Robin Williams da oradan yetişmiş daha sonra işte üniversite tersiliği almış bir edebiyat hocasıydı ve bu okula tekrar hoca olarak geliyordu. Ve o mümkün olduğunca çocuklara tek bir boyuttan hayata bakmamaları daha farklı açılardan da hayata bakmalarını öğretmeye çalışıyordu. Yani okulun müfredatını tek bir boyut olarak düştürsek hep böyle bir isyankar asi ruh şeyinin aşılıyordu. Nihayetinde de zaten Belli bir noktadan sonra okuldan atılıyordum. Ama bizim o film itibariyle öğrendiğimiz bir kavram vardı. Kalpe diem. Yani see is the day İngilizcesi. <gülüyor> Latincesi kalpe diem. <gülüyor> Türkçesi de anı yakala ya da günü yakala. E, ne güzel kavram diye biz şimdi hatırlıyoruz onu. Ama sonra bakıyoruz aslında bu kavramdan kısa bir süre önce bir 600-700 yıl kadar önce bu coğrafyada İbnül Vakit kavramı gelişmiş. Hasta İbnül Vakit vaktin oğlu olmakta bir açıdan baktığımızda bize aynı şeyi söylüyor. Şimdi bunu biraz açalım İbnül Vakit kavramını. Öncelikle herhalde gene şeyden yola çıkmamız lazım. Hadem kadim ve hadis olmaktan. Çünkü zamanı bu şekilde resmice dahil edebiliriz. Ne demiştik? Kadim olan zamandan münezzehti ve sadece Allah'tı. Öteki her şey ise zamanın içindeydi. Dolayısıyla da hadistti. Yani hadis olan şeyler zamanın belli bir noktasında var olmaya başlayıp belli bir noktasından sonra da belki yok olacaklar. Bu tabii gene zahiri biliyorum. Çünkü hani demin diyebilirsiniz ki demin zaten yok yokuz bile diyordum ya. Nasıl oldu da zamanın bir noktasında var oldu da sonra yok oldu? Aslında o zamanın bir noktasında var olmadan önce de başka bir boyutta var. Yok olduktan sonra da aslında var olmaya devam edecek. Mesela ruhun ölmezliği bize bu kapıyı sağlıyor. Diyelim ki ruh bu bedene girip şu tarihte doğup bir insan haline getirdiyse, ruh belki ondan önce de vardı başka bir boyutta, başka bir şekilde. Ama şuradaki bir şey de yok olup gittikten sonra, diyelim ki bu bir insansa, o insan ölüp gittikten sonra da, onun diyelim ki cesedi fizyolojik olarak başka bir hale dönüşecek ve var olmaya devam edecek. Ruhu ise belki başka bir boyuta gidecek. Orada yine var olmaya devam edecek. Dolayısıyla aslında görüntü değişikliği ya da formasyon değişikliği var olmayı ya da yok olmayı formasyon değişikliği olarak yorumlayabiliriz. Ama bir yan için bu formasyon görüntü açısından baktığımızda var olmadığı bir an ya da yok olacağı bir an kavramını resmin içine dahil eder. Yani bu bir insan olsun, doğmadan önceki bir zaman var, yaşıyor ve ölüp bittikten sonra da bir zaman olacak. Dolayısıyla da insan bu formasyonda kendine baktığında doğup öldüğü iki tarih arasında var. Onun öncesi ve sonrasında yok. Dolayısıyla da insan kendini zamanla sınırlı olarak hissediyor. Evet. Ve temel olarak da değişmeye karşı niye rezistans gösterir insan? Çünkü değişmek zamanın aktığını insanın kafasına vura vura gösteren en bariz örnek. Evet. Bir şeyler değişmediği takdirde kendi beynimize sanki şöyle bir şey e, afyonuyoruz beynimizi. Zaman geçmiyor. Ama bir şey değişirse zamanın geçtiğini kabul etmek zorunda kalacağız ve zamanın geçmesi de kötü bir şey. Çünkü zaman geçtikçe Kısa. ölüme doğru yaklaşacağız. Kısa. Şimdi o kısma biraz sonra devam ederiz ama burada önemli olan vakit kelimesinden başlayalım. İbnül vakit demiştik yani vaktin oğlu olma Bir kere yani tasarlar diyorlar ki Sufi vaktin oğludur. Bu kavram buradan geliyor. Sufi İbnül vaktidir. Niye vakit? Vakitle zaman arasında bir fark var mı? Var. E, zaman geniş açıdan baktığımızda yani zamanı genel bir olgu olarak baktığımızda aslında vakiti de o şeyle kullanıyoruz ama vakitin tam karşılığı olmuyor. Vakit bir eylemle birlikte, bir hareketle birlikte ya da bir vazifeyle birlikte irtibatlandırıldığında bizim kafamıza bir yandan ifade ediyor. Yani zamanı sonsuz bir kaynak gibi düşünelim. Vakit onun belli bir noktasına sanki hitap ediyor. Mesela desek ki kahvaltı vakti geldi. Süre. Yani bir bir eylemin ya da bir vazifenin gerçekleşme noktası anı Zamanı bir hani diyelim ki bir çizgi olarak düşünecek o çizgideki bir nokta bir vakti işaret ediyor işte ezan vakti geldi öyle vakti öyle vakti, vakti geldi uyuma vakti geldi i̇şte yatma vakti geldi kalkma vakti geldi, geldi. eğlenme vakti geldi yani, öyle evet. kadar şey. dolayısıyla hani zaman e, sonsuz bir kaynaksa diyelim ki vakit bunun Süreli. içindeki belli bir noktaya sanki işaret ediyor Süreli. Evet, zaman kelimesini de aslında aynı amaçta e, kullanabiliriz. Yani kahvaltı zamanı geldi dediğimizde de o aynı evet. ifadeyi e, bize verir. Ama en azından hani bu literatürde vakit kelimesi zamandan bu şekilde ayrılıyor. Vakit kelimesi bize sürekli bir vazifeyi, bir görevi, bir e, devinimi işaret ediyor. E, bu açıdan baktığımızda iblum vakit e, kelimesi yani vaktin oğlu e, kavramını biz e, Sufi'nin içinde bulunduğu anda o anın en gerekli olan işi neyse onun yapmasına odaklanması anlamına geliyor. Yani şimdiki zamanda mesela diyelim ki şu an namaz kılma vakti. O zaman İbn-i Vakit olan bir Sufi şu an sadece namaz kılacak. Başka bir şey yapmayacak. Şu an odun kesip kırma vakti. O zaman odun kıracak. Şu an yemek yapma vakti. Yemek yapacak. Şu an neyim, okuma vakti. Okuyacak. Dolayısıyla İbn-i Vakti olmak o an içinde bulunan içinde bulunan anın vaktin işaret ettiği en doğru iş neyse ona odaklanmak onu yapıyor olmak. Başka bir şeyle ilgilenmemek. Başka bir şeyle neyle ilgilenebilir? Zamansal açıdan baktığımızda kafası geçmişe ya da geleceğe kayabilir. Mesela diyelim ki <gülüyor> e, Angarya bir şey yapıyor. şey ona dedi ki git helayı temizle. Şimdi o da gelmiş düşünüyor şimdi. Ah diyor anamın ocağında olsaydım ne güzel şimdi yan geliri yatardım bilmem ne yapardım. Ne yapıyor? O an yapması gereken işe odaklanmak yerine geçmişe kafası kayıp. Ya da mesela diyelim ki Şeyh ona Halvet'e soktu. Halvet'te dedi kendini bir dinle düşün bakalım. O şimdi o an onları düşünmek yerine belki de şöyle düşünüyor. Ya şimdi gelecekte ben de şeyhim gibi olacağım. Ben de böyle benim de müritlerim olacak bilmem Geleceğe Geleceğin hayalini kurmaya başladı. Oysa olması gereken de o an neyi düşünmesi gerekiyorsa onu düşünmek. İşte İbnül Vakti olmak, o an o vakitte yapılması gerekeni yapabiliyor olmak, Onun ondan başka bir eyleme bir da zamansal boyutta da geçmiş ya da geleceğe kaymamakla ilgili bir kavram. <gülüyor> Aydınlanma da galiba o anı işte çok... Onun belki e, e, evet. bir sonuçlarından. sonuçlarından biri diye düşünebiliriz. Şimdi bu niye bu kadar önemli tasavvufta? Çünkü biliyorsunuz tasavvuf hal ilmi dedik. Yani eylemle ilgili, pratikle ilgili bir şey. Yani. <gülüyor> Ve de Seyri yeni girmiş, yani bu yola yeni çıkmış bir müridi düşünelim. Mürsidinin bu müridini eğitim e, geliştirmesi gerekiyor. Onun için bu seri sürükün, yani nefsini terbiye etme sürecinin bir açıdan en önemli kavramlarından biri de şeyhi ona o an için en uygun olarak hangi işi yap dediyse ona odaklanmasını sağlamak. Konsantrasyon. Evet, konsantrasyonu Konsantrasyon. sadece şeyhin söyleyeceği. Dolayısıyla da hani vak o vakitteki en iyi, en uygun iş neyse onu yapmak dedik ya, hangi işin en iyi, en gerekli, en uygun iş olduğunu kim belirliyor? Şeyhi belirliyor. Bunu yap diyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. İşte Sufi'yi bu süreçte, seyir sürük sürecinde mümkün olduğunca odaklanmayı sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan bir kavram. Bir vakti kavramı. Nefsin terbiyesi açık zaman da başka bir ön koşul gibi yani <gülüyor> bir gözetme aslında. Bir var, açıdan tabii. Bir açıdan o da var. Şimdi burada niye o Hani vakti evet. adresledik niye, niye? oldu? Hani aslında oğul kız literatürde oğul kelimesi e, şey e, ikisinde kapsıyor. Hani biz insan oğlu diyoruz yani. Evet. Hani insan oğlu derken evet. insan kızlarını evet. hariç tutuyoruz. Yok. Evet. Aynı mantık. Ama oğul kavramının işaret ettiği başka bir şey var burada. Oğul kavramı edilgenliği işaret ediyor. Yani baba oğluna anne oğluna söyler anne şey oğul yapar. <gülüyor> yani çocuk sürekli bir söyleneni yapma modunda. İbnül Vakit'te de vaktin oğlu olmak vaktin gerektirdiğini sürekli yapar halde oluyor olmak. Yani oradaki sufi seri sülükteki o e, birey daha kendi nefsini terbiye etme sürecinde olduğu için hangi vakitdeyse yani hangi eylemin yapılacağı vakitteyse o eylemi yapma konusunda itiraz yok. Edilgen bir şekilde o eylemi yapma durumunda. Tabii emri veren o vakit değil. Emri veren şey şey diyor ki şimdi ibadet vakti. Yani niye ibadet vakti? Ben yemek yiyeceğim. Yemek vakti. Yok. İbadet vakti ise ibadet ediyor. Yemek vakti ise yemek yiyor. Dolayısıyla burada e, mürit sürekli bir söyleneni yapma modunda olduğu için oğul kelimesi kullanır Evet, hemen e, insan hani değişim zamandan korkar mı diye düşündük. Aslında insan zamanda sınırlı varlık olduğu için insanın zamanla ilgili bir e, problemi var. E, en azından vahdeli vücut ya da işi bu açılardan değerlendirmezse bir noktada var oldum, bir noktada da yok olacağım diye bakarsa bu bizim için ciddi insan için ciddi bir problem. E, işte onun için insan burada Biraz da zamanın geçişini belki kendisi unutturmak için değişime karşı biraz e, rezistans gösteriyor. Ya da zamanı böyle tek parça bir şeymiş gibi algılamaya çalışıyor. Oysa mutasavvıflar diyorlar ki zaman anlardan oluşur. Ve her bir an bir diğer andan farklıdır ve bağımsızdır. Bu mutasavvıfları çok ilginç noktalara götürüyor. Mesela diyorlar ki Zaman böyle birbirinden bağımsız anlardan oluşuyorsa, her bir anda Allah'ın rahmeti bütün alemlere tahakkuk ediyor. Yani Allah aslında alemleri bir kere yarattı ve ondan sonra da alemler kendi başlarına varlıklarını sürdürüyorlar diye bir şey yok. Aslında bütün alemler, insan dahil, canlılar, cansızlar, şunlar bunlar hepsi her bir an Allah'ın rahmetine muhtaçlar. Allah eğer bir an için rahmetini çekerse alemler yok olur. Biz bunu hani istiyorsanız beşeri olarak şey diye de açıklayabiliriz. Bütün fizik kuralları diye de açıklayabiliriz. Bütün bu ne bileyim evrenin işte bu şekilde hareket etmesini sağlayan kavramlar diye de açıklayabiliriz. Bunlar bir an için olmasa, hani mesela bir an için yer çekimi kuvveti olmasa ne olur? Her şey havaya uçağırız. Hani onun gibi. Bir an için Allah'ın alemlerden rahmeti geri çekilse aslında alemler yok olur evet. bu tabi ciddi açıdan baktığınızda hani deist kavramını çok ciddi aslında olumsuzlayan bir şey deist kavramı biliyorsunuz bir kere yaratmış ondan sonra her şey sebep sonuç ilişkisiyle kendi başına geliyor gibi bir yaklaşım vardır oysa burada öyle bir şey yok her bir an Allah'ın e, varlığı, rahmeti e, tahakkuk etmektedir yani Allah'ın aslında bize şah damarımızdan da yakın olması en azından insanla irtibat açısından baktığımızda da onun da aslında bir takutudur tekrar gösterilmesidir. Peki Sufiler diyorlar ki değişim hani ya da vakit kavramları açısından da baktığımızda sürekli bir zamanın içinde eylem de onun içinde var. Yani sürekli bir zamanda eylem var. Sürekli bir devinim var. Peki bu sefer hani bu İbn-i Vakt kavramını ortaya atmışlar. Hani müridin yolda yürümesinde konsantrasyonu bozulmasın diye. Ama bu kavram güzel gelmiş. Bunun batıni açıdan da tefekkür etmeye başlamışlar bu kavramı. Ve demişler ki zamanlar içindeki bu eylemin, bu devinimin, bu tekamülün ya da evrimin sebebi ne? Yani bu eylemler nereye doğru gidiyor? Tekamül nereye doğru gidiyor? Sürekli aslında bir gelişim süreci var değil mi? Evet. demişler ki aslında nihai bir gaye var. Bütün bu devinim bu gayeye doğru gidiyor. Allah'ın <gülüyor> en temeline demiştik? Ben bir gizli hazine için <gülüyor> idim, bilinmek istedim aynısı. Aslında o gayeyi tatbik etmek, tatbik ettirmek için bütün bu devinim var. E, zamanda bu tekami var demiyor. Peki diyorlar ki o nihai gaye ne olabilir? Aslında Allah'la bir olmak, tekrar tam olmak, tamam olmak. Buradan da işte daha önceki toplantılarımızda da hani birkaç kere hatırladığımız bir ayet geliyor. Elest bezmi diyorduk biz buna. Hani Allah soruyor, elesti bir rabbi diye. ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsanlar da cevap veriyor, kalü bela diye, elbette ki sen bizim Rabbimizsin. İşte orada deniyor ki insan... Şu an bizim hani formasyon olarak insan olarak yorumluyoruz ya, o hale gelmeden önce daha üst bir boyutta, üst bir alemde Allah'la birde. Ve o ne güzel bir cennetti orası. İşte elest bezmi Allah'ın insanları ben sizin Rabbiniz değil miyim, evet sen bizim Rabbimizsin dediği, o diyaloğun olduğu devir, o tamlık devir. Ve bütün bu devinin, bütün bu insanın e, ve alemlerin e, aslında e, tekamülü o seviyeye geri dönmek için Allah'la yeniden Var olmak için, Allah yeniden tam olmak için. Değilir. Hatta geçen toplantların birinde bu cennet ve cehennem kavramlarını bu açıdan ele almıştık. Hani cehennemi hep yanmak, ateş diye <gülüyor> algılıyorduk. Ve demiştik ki hani başımıza çok büyük bir acı geldiğinde içim yanıyor deriz. Hı, bu da bir yanmak değil mi? Yani, deriz, değil mi? yani sanki etin yanmasından Aynen. çok daha büyük e, acı verecek bir yanma hı, şekli bu. E bu ne olabilir? Yani öte dünyada bizim içimizi yapacak olan şey ne olabilir? Bu birliktelikten mahrum kalmak. Demek ki cennet cennetten dediğimiz şey Allah'la bir olmak bu eles bezmindeki hale gelmekse belki insan bu alemde bu dünyada yaptıkları ya da yapmadıklarıyla eğer bir ceza alacaksa alacağı ceza böyle çok kızgın alevlerde yanmak falan değil Allah'tan mahrum bırakılmak olacak diye şey. bir o zaman da insan içi yanacak. Cehennem azabı çekecek. Evet. Arzu edelim ki inşallah bu geçici olur. O acı bittiği zaman cennet ayarlığına geçiş yaparız. Allah'la bir oluruz ee, Diye arzu edelim. <gülüyor> Ben tamam, bunu keseceğim ama özür dilerim ya da sonra sorayım. Ben sorayım. Şimdi e, bu eksiklik duygusu e, yani her an Allah'a muhtaç olma durumu en azından bu alemde insanların bu formasyondaki yaşamını sürdürebilmesi için mutasavvıfların yorumuna göre fakirlik. Aslında en ilahi fakirlik bu ya da en ulvi fakirlik bu. Fakirliği biz e, ilk toplantıların birinde ayrı kalmak diye yorumlamıştık hatırlarsanız. Yani mesela bizim şu an zahir olarak tanımladığımız fakir aslında maddi imkanlardan uzak kalmış, ayrı kalmış kişi. Yani parası olmayan kişiye yapabilir diyoruz. Yani o kişi paradan uzak kalmış. <gülüyor> maddi olarak. Ama ilahi olarak baktığımızda insanlar Allah'tan uzak kalmış durumda. En azından bu görünür alemde. Yani vatid vücut açısından baktığımızda evet biz zaten yokuz ama biz şu anki formasyon olarak baktığımızda zahir olarak diyoruz ki Allah'tan uzaz, Allah'tan fakir isiz. İşte bu fakirlik e, duygusunu ortadan kaldırmak üzere mutasavvıflar diyorlar ki ibadet kavramı ortaya çıkar. Yani bu fakirliği insanın aşmasında yardımcı olabilecek tek şey ibadettir. İbadet kelimesi de mabede kelimesinden geliyormuş Arapça. Mabede mafete kelimesi de çölde hiçbir bitkinin yetişmeyeceği kadar kurak bölgeye deniyormuş. Dolayısıyla da aslında hani buradan ilginç bir etimolojik de şey çıkıyor, yorum çıkıyor. Yani biz aslında Allah'tan ayrı olduğumuz bir formasyonda sanki böyle çölde hiçbir şey yetişmediği bir yeriz, bir ortamdayız. E aslında ibadet ederek oranın bir şekilde e, kalkınmasını arzu ediyoruz. Yani bir şekilde Allah'a ulaşmaya, o fakirliğimizi <gülüyor> üzerimizden atmaya çalışıyoruz diye bir tespit var. Mabedi, mabediyle işlendirebilir mi? Bilmiyorum. Yani onu e, biraz araştırdım ama tam bulamadım. Yani Acaba mabet denen şey de bu mabede kelimesinden evet, mi geliyor olabilir. diye. E, sanki o da olabilir gibi geliyor bana. Güzel <gülüyor> İşte bu birleşme anı hani fena filah dediğimiz şeyde aslında biliyorsunuz bireyin kendini Allah'ta yok etmesi fena olması. Onun için deniyor işte bu fakirlikten kurtulmak için ibadetin sonucunda arzu edilen şey fenaya ulaşmak. Onun için de eğer biz gerçekten aslında fenaya ulaşabilmek istiyorsak bu tersten de gelip aslında tevhid inancını doğrulayan sağlamasını yapan bir yolgu olarak mutasavvıflar tespit ediyorlar. Diyorlar ki Tevfik kavramı olmasa, birlik kavramı olmasa, yani biz aslında hepimiz tek bir şeyiz, Allah'ız. Hepimiz Allah'ın tezahülleriyiz kavramı olmasa zaten biz fena olamayız ki. Nasıl olacağız? Fena olabiliyorsak, olabileceksek, bu zaten başka bir formasyonda, zaten bir olduğumuzun bir göstergesi. Birmişiz, ayrı düşmüşüz ve arzu ediyoruz ki yeniden bir olabileceğiz. Onun için de deniyor ki eğer tevfik inancı olmazsa, fena da olmaz, beka da olmaz. İşte Cüneydi Bağdat'ı da Tevhid'i o açıdan açıklamış. Demiş ki insan olmadan önceki haline dönmesidir insan. Tevhid nedir diye sormuş. İnsan olmadan önceki haline dönmesidir. İnsan olmadan önceki haline, formasyona dönmesi demek elest bezmindeki o Allah'la insanın diyalog kurabildiği birliktelik alemi oraya geri dönebilmesi. Şimdi İbnül Vakt dedik zamanın oğlu ve zamanın oğlu kavramını mutasavvıflar niye geliştirmişler? Seyri sülük yoluna çıkan e, mürit yolda konsantrasyonunu bozmasın diye. O zaman tabi ileri doğru gidebiliriz. Bu ne kadar sürecek? Yani i̇lk akla gelen cevap tabi seyri sülüğü bitene kadar. Seyri sülüğü bitip de belli mertebelere ulaştığı takdirde artık belki kendisi de o nefs mertebelerinde en azından dört ya da dörtten daha yukarı seviyelere ulaşmış olacağından artık vaktin oğlu olma e, zorunluluğundan yavaş yavaş kendini kurtarmaya başlayabilir diyoruz. İşte mutasavvıfların bu seviyeye gel, gelindiğinde buldukları İbnül Vakt'in karşılığı olan bir e, deyim de Ebul Vakt olmak. Ebul Vakt Ebu da baba. Yani İbn, e, o oldu Ebu da baba. Ebul Vakt olmak da vaktin babası olmak yani vakti artık hükmeder hale geldi mi? İbnül Vakt edilgendi, Ebul Vakt etken. İbnül Vakt vaktin gerektirdiği hal neyse o hali icra ediyordu. Ebul Vakt artık ondan münezzeh. O gerektiğinde hangi hale girmesi gerektiğini ya da hangi halin olması gerektiğini kendisi artık yani hali yönetebilir hale e, geliyor, duruma geliyor. İbnül Vakt'e hep şimdiki zamanın önemliydi. Şu an. Ebul Vakt artık zamansız, vakitsiz. Geçmiş, gelecek, şimdi. Onun için anlamını yitiriyor. Zaten anlamını yitirmediği sürece o İbnül Vakt olmak zorunda. Sürekli şimdiki zamanda bulunmak zorunda. Hatta sanırım Beyazıt'ı beslenmeye atfedilen bir şey var. Diyor ki eskiden ben zaman zaman çok ağlardım. Zaman zaman çok güler. Şimdi ise ne ağlıyorum ne gülüyorum. Niye? Demişler. Eskiden öyle zaman vakit geliyordu ki beni ağlatıyordu. Öyle vakit geliyordu ki beni güldürüyordu. Şimdi ise diyor artık ben zamandan münezzeh hale geldim bu açıdan. Onun için ne ağlayacağım ne de güleceğim bir şey var. Şimdi razı olmak makamında bir de bu açıdan değerlendirelim. O, o makamlara gelebilirsek hani bizi ne mutlu edecek ne mutsuz edecek artık bir şey kalmayacak. Zaten evet. diyeceğiz her şey Allah'tan geliyor. Yani. yani ben zaten yokum ki. Bunu idrak edebildiğimizde belki bu seviyelere gelmiş olacağız. Ce cezbe hali olabilir mi bu hal? Ben, cezbe mi? hali olabilir mi bu hal? Cezbe. cezbe. Ee, cezbeden ziyade temkin diye şey yapıyorlar. Şimdi onu söyleyecektim ben de. Diyorlar ki bir Vakt Telvin makamıdır. Telvin de renkten renge girmek. Yani o vakit hangi rengi gerektiriyorsa o renge girmek. Hani çalışma dinlenme, uyumak kalkma vesaire bunların her biri sanki renkten renge girmek tervin makamı zamansızlığa geldiğiniz zaman ise temkin makamı renksiz makam ama sürekli bir temkinli olma durumu var yani çünkü oh deyip ayaklarını uzatıp yan gelip yatabilecek bir şey evet sanki hani terbin mi daha iyi temkin mi daha iyi belki onu değerlendirmek fayda bu senin söylediğin neydi? kesme Şimdi zamanla ilgili olarak bazı mutasavvıfların tespiti var. Diyorlar ki yani zaman dönüşüsel bir şeydir. Bununla ilgili de bir hadis ve bir ayeti özellikle işaret ediyorlar. Hadis diyor ki bugün zaman ilk başladığı anki haline döndü. Ayet de diyor ki... Bugün geninizi kemale erdirdim. Bu aslında bugün geninizi kemale erdirdim ayeti... Bir rivayete göre... Vahyedeğimiz son ayet. Hani biz ilk ayeti biliyoruz da... Hani oku ile başlıyor. Son ayetin ne olduğu pek aklımıza gelmiyor, ölçü olabilir. Ee, birkaç tane orada şey var. Bakara suresinin bir ayetinin son ayet olduğu söyleniyor. Bir de şöyle bir şey de hatırlayalım. Hani Sureleri ilk sırasına göre baktığınızda işte en son sure hangisiyse o en son surenin son ayeti gelen son ayet değil midir diye bir soru da gelebilir aklınıza. Tam öyle değil. Çünkü bazı sureler var, özellikle küçük sureler. Onlar bir kere de gelmiş durumda. Ama bazı ayetler var, onlar e, peygamberin de emriyle alınmış mesela şu surenin şu ayeti olarak konmuş. Konu bütünlüğü sağlansın diye. İşte bazı rivayetlerde bunu e, halikaların yaptığı söyleniyor. Bazı şeylerde aslında direkt peygamber şey yaptı deniyor, söyleniyor. İşte o nedenle deniyor ki son e, gelen sure şu suredir. İniş sırasına göre baktığımızda işte e, ortaya çıkan sure. Ama diyorlar ki son ayet o son surenin son ayeti değil. İşte bakalım şu ayeti ya da işte bu da Maide suresinin üçüncü ayeti. Bugün dininizi kemale erdirdim. Bugün? Dininizi kemale erdirdim. Yani artık diyor Bitti. Ha. Söyleyeceğim dinle ilgilisi şeylerin hepsini söyledim diye. Bu ayetim Kur'an'da bakarsanız şimdi e, aşağıda kaldı ama Maide suresinin 3. ayetine bakarsanız Maide suresinin 3. ayeti sadece bu cümle değil. Böyle bir paragraf al. Haramın ve helalin neler olduğu ile ilgili şeyleri söylüyor söylüyor. Bir de diyor bugün dininizi kemale erdirdim diyor. O ayetin e, şeyinde 3. ayette bu cümlede var. Peygamber de bugün hani zaman ilk başladığı ana döndü diyerek aslında e, İslam'da döngüsel bir zaman olduğuna işaret edici bir hadis olarak bu yani. yani döngüselten kasıt ne? Biraz ona belki kafa yormakta fayda var. Yani hem dikkat ederseniz bu mertebeleri de şey yaparken daire çizdik böyle işte. Nüzul dedik, bir yarım daire çizdik, çizdik. Uruç dedik, daireyi tamamladık. Bana sanki şöyle geliyor. Hani ben bunu kemale ermekle ee, Allah'ın sıfatları ve fiilleri itibariyle kemale ermekle irtibatlandırıyorum. Hani mesela rakamları, birler basamandaki rakamları saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'dan sonra birler basamağı sıfıra geri dönüyor. E ne oluyor 9'dan sonra? Eksiliyor mu o Artıyor. Evet artmayı nasıl sağlıyoruz? Yanındaki haneye bir, bir yazıyoruz mesela. Yani 9'dan sonra 10 diyoruz. 10 dediğimiz şey aslında ikinci bir hane yaratıp ikinci bir haneye bir koyuyoruz. Ama sayan haneye 0 diyoruz. Şimdi o sadece sayan hane açısından baktığımızda o döngüsel bir şey. 0'dan 9'a kadar gidiyor, tekrar 0'a dönüyor. 0'dan 9'a kadar gidiyor, tekrar 0'a dönüyor. Ama bu arada bir şey artıyor. 1-2 oluyor, 2-3 oluyor, 20-30 oluyor, 30-40 oluyor, 40-50 oluyor. İşte o katsayı arttıkça sanki biz bu Allah'ın sıfatları, fiilleri itibariyle olan eksikliği, kemale ermeyi bu şekilde sağlıyoruz. Görünüşte sanki döngü tekrarlanıyor gibi. Ama döngü tekrarlandıkça bir başka boyutta bir şey biraz daha artıyor. Bir şey biraz daha kemale eriyor. Bir şey biraz daha bereketleniyor gibi. Düşünebiliriz sanki. Ee, en son olarak da şeyi söyleyeyim. Sufi kelimesine karşılık e, Kamil insan seviyesinde mevdana safi diyor. Sufi, safi. Hatta bu nefsi, Kamile'yi nefsi safiye, safiye diye de yedinci mertebeyi şey yapmıştı, e, isimlendirmişti. Orada bir güzel e, tespit, e, yani sufi, safi e, birbiriyle şeyde ilişkili. Mevlana da diyor ki mesela Sufi, İbn-i Vakt'tir ama safi vaktin ve halin üstündedir. Yani bir Sufi artık kamil insan seviyesine gelirse Ebu'l-Vakt olur. İbni ül çıkar, Ebu'l-Vakt olur. Yani Sufi olmaktan safi hale gelir diye bir şey var. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, zaman Arapçada Dehir diye bir kelime var. Dehir kelimesi. Ee, dehir de e, zamana karşılık geliyor. Ve bir hadis var. Hadiste diyor ki iki anlama çekilen bir hadis var. Peygamber diyor ki dehre sövmeyin. Çünkü deh Allah'tır. Yani zamana sövmeyin. Çünkü zaman Allah'tır anlamında bunu. Ya da vakti sövmeyin. Çünkü vakte Allah'tır diye. Ee, o devirde dehriyle diye tanımlanan da bir şey var. Ee, bakış açısı o, o bakış açısındaki kişilere dehri deniyor. Dehre sövmeyin Dehri de Allah'tır derken dehri olanlara o devirde ileri gelir affediliyor. Bu adam dehri. İşte bu dinden sapma falan diye. Peygamber bir anlamda da dehre sövmeyin, dehri Allah'tır derken aslında dehrilere sövmeyin zahirde söylerken batında zamanın sahibinin Allah olduğunu işaret ediyor. Dehriler de bugünün aslında materyalistleri. Bugünün e, diyelim ki işte ateistleri gibi tanımlanabilecek bir şey. Daha öncelerde de dehri olarak bunlar e, var. En son hani e, isterseniz şeyle bitirelim zamanın yani dehri Allah'tır, zaman Allah'tır derken zamanla ilgili olabilecek bir kavram da karşımıza çıkan bu kader kavramı biliyorsunuz. Gelecekte ne olacak? ...gelecekte olacak şeyi ben mi yönetiyorum, ben mi yönlendiriyorum, benim iradem mi, başka bir şey mi diye. Yani için bu kararı kimin verdiğini bir kere bırakırsak... O, olayın örgü, ...olay örgüsüne baktığımızda aslında kader denen şeyin e, taa koku ya da icrası zaman üstünde oluyor değil mi? Şu zaman geliyor, şu olay oluyor. Dün bu olmuştu, yarın da şu olacak. Dolayısıyla bütün bu olaylara zaman boyutundan baktığımızda zaman da şu an hani fiziksel olarak bakıldığında ışık hızıyla tanımlanabilen bir şey. Yani ışık hızının altında giden her şey aslında zaman içinde seyrediyor. Dolayısıyla biz hani geleceğin gelecekte ne olacağını kimse bilemez derken aslında fiziksel olarak biraz da şunu diyoruz. Kimse ışık hızından daha hızlı hareket edemez. Işık hızından daha hızlı hareket edebilseydi zamanda ileri geri gidip gelirdi ve dolayısıyla da ne olacağını ya da ne olmuş olduğunu bilebilirdi. Peki o zaman şöyle düşünelim. Hani bir bir varlıktan kafamızda bir tadık tahayyüle edelim. O varlık zamanda hızlı hareket ediyor. O zaman o geçmişe de giderdi, geleceğe de giderdi. Gelecekte ne olacağını da görürdü. Geçmişte hiç kendisinin var olmadığı diyelim ki zamanlarda nere olduğunu bilebilirdi. Allah da zamandan münezzeh bir varlık. Allah da zamanla sınırlı bir e, varlık değil, olgu değil demiştik. Dolayısıyla da bu açıdan baktığımızda gelecekte ne olacağını bilmiyor olmamız biz gariplerin problemi. Çünkü biz garipler zamanla hızlı hareket edebiliyoruz, edemiyoruz. Evet. Ama eğer zamanla hızlı, zamandan bağımsız, münezzeh bir varlık varsa, olgu varsa onun için geçmiş, gelecek hiçbir şey yok. <gülüyor> Dolayısıyla da bizim için belki e, bir an olarak ...tahir edebileceğimiz bir şey, o boyuttan bakıldığında belki bizim 80 milyar yılımıza karşılık geliyor da olabilir. Bunun bir başka aslında zahiri e, açıklamasında işte Tevrat'taki şeyden görüyoruz hani... ...Tanrı alemi altı günde yarattı. Bunu açıklamaya kalktığımızda ilk aklımıza ne geliyor? Altı tane 24 saat geliyor. Evet. Ama başka bazı açıklama şeyleri de var. Deniyor ki işte hani evren yaklaşık 14 milyar yıldır var ya. Öyle bir zaman döngüsünde şeyi açıklıyor ki gün kavramını açıklıyor ki. Mesela birinci gün atıyorum 8 milyar yıla karşılık geliyor. İkinci gün belki 4 milyar yıla karşılık geliyor ve bu altı günü topladığı zaman 13-14 milyar yıla karşılık geliyor. Çünkü bir günün, bir gün kavramının ya da işte bir, bir devrin diyelim ki geçmesi e, zamanın ışığın hızıyla ilgili bir şey. Belki ışık o kadar yavaş gidiyordu ki bir gün dediğimiz şey bilmem kaç ne milyar şey. yılda tamamlandı. Ama bugün diyelim ki bir gün işte 24 saatte tamamlandı. Dolayısıyla zamanın böyle bir izafi e, boyutu olduğunu da hatırlamak gerekir diyoruz. Toparlamak gerekirse İbnül Vakt ve Ebu'l Vakt kavramlarından bugün bahsettik. i̇bn Vakt'tan kasıt aslında e, seyri sürükün başındaki bir e, sufinin ya da müridin mümkün olduğunca şimdiki zamanda odaklanarak, konsantre olarak bu e, seyrenin sürdürmesi ve belli mertebelere geldikten sonra da artık e, hallere, vaktin hallerine hükmedici Ebu'l Vakt seviyesine ulaşabileceğini İşaret etmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel, çok güzel birine. Evet. Sağ olun. Ben şey ki sorabilir miyim, diyebilir evet. miyim? Evet. Mi? <gülüyor> Yakında çalıştığım da e, niyat türleriydi. Evet. Niyat tür daha doğrusu doğu sanatı, batı sanatı iki boyutlu resim, üç boyutlu resim. Orada işte o araştırmada. E, İslam ansiklopedisinde zaman kavramının karşılığı zaten daimi an olarak. Ben de oradan hareket getirdiğini görmüş oldum. Ee, hareket, devinim, değişim bütün bunlar esas içerisinde olur. Bir derinlik, bir mekan. Sürede diyelim benim buradan sizin olduğunuz kanepeye 3 adım, üç, an. Ee, bu üçüncü boyut meselesi batı sanatında e, derinlik algısı, yanılsaması yaratır. Halbuki bütün doğu kültürüne baktığımız zaman e, Rönesans öncesi sanat hatta Alıkta sanatı öyle, iki boyutludur Çünkü an diye bir olay yok. Daha aynı an meselesine odaklanmıştır diye bağlamıştır. Yani neden biz minyatür yaptık, hep o işte İslamiyet engeldi ya da başka sebepler getiriliyordu. Koskoca bir doğu kültürü ve batı kültürü. Evet. E, de öyle, freskler de öyle. E, üçüncü boyut yoktur. Üçüncü boyut bizim yaşadığımız e, dünyevi alan ve bunun içinde hareket vardır, evet. an vardır, geçicilik vardır. Evet. Başa dönme de burada o anlamda vardır. Halbuki atfedilen yapılan işler tanrıya atfedilen mesela Mısır sanatı da öyle. Derinlik algısı yoktur bu anlamda. Aynı. Daha ilmi zaman kavramıyla hareket etmişti. Sormak istediğim soru, Mevlana'nın yalta hazreti Aynı anda iki ayrı yerde olabilmeleri, işte bu e, zamanın oldu olma meselesinin aşınmış olmasının bir işaretidir. midir? Aynı anda iki yerde oluyorlar veya üç yerde evet. olabiliyorlar. Evet. Böyle bir e, şey mi var? Yani zamanı aşmış insanlar mıydı bunlar? Şimdi zamanın ol, de, olma meselesinin evet. üstüne mi çıkmışlardı? Evet. Yani zamanın içindeyken İbnül vak durumundayken aslında belki bütün insanlar potansiyel olarak hani dedik ya kamil insanın potansiyeli hepimizin içinde var da Hı -hı. biz onu dışarı çıkamıyoruz, çıkaramıyoruz. Aslında İbnül Vakt olmak zamanın babası olma potansiyeli de aslında içimizde var. Hı -hı. Bütün o seyri sülük araya doğru gitmek ama oraya doğru giderken yanımızda bizim için bir yol gösterici olsun diye İbn-i Vakt kavramını kullanıyoruz. Diyoruz ki hep bu anla birlikte hareket et, hep bu anla birlikte hareket et. Fakat belli bir merhaleye geldikten sonra artık zamandan münezzeh hale geldiğinizde dediğiniz gibi aynı anda birkaç yerde olma kavramı, en azından tabii bu fizyolojik olarak değil belki ama e, ruhsal anlamda ya da idrak düzeyinde bu seviyelere gelinebiliyor. Çünkü şöyle şeyler de var. Mesela deniyor ki tasavvufta bir müridin bir şey ile fiziksel olarak aynı e, mesela yakınlıkta aynı ortamlarda olması gerekmeyedebilir. Hmm. Öyle şeyler şeyler öyle seviyelere gelir ki mesela şey Amerika'dadır. Müridi atıyorum Türkiye'dedir. Fakat şey Amerika'dan Türkiye'deki müridine yarın ne yapmasıyla ilgili bir şey iletişim kuracaksa o iletişimi kurabilir. Telepatik gibi böyle, evet. orjinalde filan var. Mı? İnternet ya da telefonu kastetmiyorum. Paralel devlet olur mu Şimdi burada <gülüyor> burada iki tane şey var. Birincisi, şeyhin bu iletişimi kurabiliyor olması, o seviyeye gelmiş olması. İkincisi de şeyhin evet. o seviyeye geldikten sonra da müridini de, o iletişimin ikinci parçası, karşı parçası haline getirilmesi, yani onun da alıcı hale gelebilmesi. Tabii ki bu hani öyle çok, ne bileyim böyle hani masalsı bir şey gibi düşünmemek lazım. Bu bir eğitim şeyi, hani ilk gün hemen e, tanıştığı birini de ertesi gün o seviyeye getirecek diye bir şey yok. Ama bunların olabileceği, olduğu e, kitaplarda var. Olabilecek. Bazen de mesela kendimizi hep hayatta yaşamıyor muyuz? <gülüyor> Akıllar şimdi seni arayacak. Evet. Yazılar beni arıyor evet. mesela. Evet. Tabii telaş. bazen Çok, oluyor? Çok değişik de, Bu değişim şeyleri anlatırken de tarikatları var. hatırlarsanız şeyden bahsetmiştik. Tarikat silsilesi vardı. Tarikat silsilesi neydi? Ee, tarikatın kurucusu olan kişi ana tarikat kolu diyelim ki kimden feyz alarak gelmiş, onun mürşidi kimdi, hocası kimdi? İşte ondan diyelim ki bir önceki kişiydi. Ondan onun hocası kimdi, onun hocası kimdi? Tarikatlarda bir tarikatın e, hak olabilmesi için, kabul edilebilir bir tarikat olabilmesi için bu silsilenin Hz. Peygamber'e dayandırılması gerekiyor. Hz. Peygamber ondan sonra onun çevresindeki sahabeden bir kişi, tercihen belki bir işte halifeden biri ondan sonra bir hoca, bir hoca, bir hoca yıllar içinde geliyor, işte Ahmet Hoca'ya kadar geliyor. Ahmet Hoca eğer bu silsilede silsileyi tamamlayamıyorsa zaten onunki batıl bir tarikat olur. Çakma bir tarikat olur. Gerçek anlamda tarikat olmaz. Fakat zaman içinde şunu da bulmuşlar. Yani bazı üçkağıtçılar çıkmış. Şimdi tarikatlar biliyorsunuz bir ana tarikat var. Diyelim ki nakşivendilik. Fakat ondan sonra o tarikatta çok e, yol kat etmiş bir hoca. Kendi bölgesinde... E, Nakşibendilik, onun adıyla anılmaya başlıyor. İşte Nakşibendilik'in Ahmediye Takı kolu deniyor mesela, i̇şte bilmem, şeyin, Mevleviliğin bilmem ne kolu deniyor. Onun türev alarak gidiyor. Şimdi o da silsileye adını yazdırıyor. İşte Nakşibendilik şu hoca, ondan sonra bu hoca şeklinde. Şimdi şunu da tespit etmişler, bazı uyanıklar çıkıyor. Silsilenin ucuna kendi adını yazıyor. Ben de diyor işte nakşibendiliğin ya da bilmem halvetiliğin bilmem depoluyum. İyice <gülüyor> naylo. Evet. Yani şimdi <gülüyor> bunun için de üstadlar şunu geliştirmişler. Demişler ki ya bu silsileyi bir kere biz aklımızda tutacağız, ezbere tutacağız. Kağıda bilmem ne yazarken araya mesela ya sahte olmayan isim yazmışlar ya da bazı isimleri çıkarmışlar. <gülüyor> şimdi ben Ahmediye kolu kurdum benim de silsilem budur diye sen eğer o kaynaklar, o kağıtlardan birini alıp yazmışsan ucuna da kendi adını Oradan buluyorlar. bulamıyorlar. diyorlar bu üçkağıtçı bak bizim bu hani üç tane ismi sildiğimiz evet. şeyi almış, ucuna adını koymuş. İşte buna da pit çıkarma diyorlar. Tırnak içinde piçlik yapmış oluyor evet. hoca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orijinal şey bilmiyor şeklinde. Ee, bir de yüveysilik <gülüyor> diye bir kavram var. Aynı silsile içinde mesela yüveysi aynı silsile içinde hoca diyor ki e, diyelim ki ya da işte Kişi diyor ki, benim şeyim şu kişi. O kişiye bakıyorsun, o kişi 300 sene önce yaşamış. Hmm. Nasıl senin şeyin olabilir ya? Diyor, hani fiziksel olarak siz aynı zamanda, aynı mekanda yaşamadınız ki. O bana diyor, rüyalarıma geldi mesela, bana bunları öğretti. Hmm. Dolayısıyla hani, Fiziksel olarak şeyh-mürük ilişkisini ya da e, silisedeki bir sonraki, bir önceki ilişkisini öz evlat diye şey yaparsak bu üvey evlat gibi, hani üveysi şeydi onun. Aynı mekanda, zamanda yaşamamışlar ama o onunla bir, bir irtibat yapmış. kurmuş. Hatta bugün üveysi diye biz e, gelmiş olduğumuz şeyde, seviyede, bilgi seviyesinde ya da teknolojik seviyede şöyle de yorumlayabiliriz. Şimdi bir sürü hocanın alıp kitabını okuyoruz. Gelin ki bu konularla ilgili. Şimdi bu hocalarla biz fiziksel olarak bir arada bulunmuyoruz. Evet. Etki. Ama onun bilgilerini okuyoruz. Ondan etki alıyoruz. Aslında burada da bir üyesiyelik var. Çünkü o da fikir orada yazdığı kitaplarda kendi fikirlerini